LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY İVANİLİÇİN ÖLÜMÜ Seslendiren AKIN ALTAN Adliye sarayında Melvinsky davasına bakan yargıçlarla savcı duruşmaya ara vererek İvan Yegorovic'e bakın odasında toplandılar. Konuşma döndü dolaştı, ünlü Krasovk davasına geldi. Fyodor Vasiljevic, dosyanın kovuşturmaya yeri olmadığı kararıyla kapatılmasını şiddetle savunurken Ivan Yegorovic kendi görüşünde diretiyordu. Ta baştan biri tartışmaya katılmamış bulunan Piotr İvanoviç eline az önce aldığı resmi adliye gazetesini gözden geçirmekteydi. Birdenbire ''Baylar, İvan İlyich ölmüş.'' dedi. ''Doğru mu söylüyorsunuz? İşte okuyun.'' Taze mürekkep kokan gazeteyi Fyodor Vasilyevic'e uzattı. Siyah çerçeve içinde şunlar yazılıydı. ''Praskovya Fyodorovna Golovina, sevgili kocası.'' Yargıç Kurulu Üyesi İvan İliç Golovi'nin 4 Şubat 1882 günü yaşama gözlerini yummuş olduğunu tüm akraba ve dostlarına duyurur. Cenaze töreni Cuma günü öğleden sonra saat birde yapılacaktır. İvan İliç, odada bulunanların meslektaşıydı. Hepsi de onu severdi. Birkaç haftadır hasta yatıyor, hastalığının iyi olmayacağı söyleniyordu. Henüz görevinden ayrılmamakla birlikte... Ölümü durumunda onun yerine Alekseyev'in, Alekseyev'in yerine ise Vinnikov'un ya da Şitabel'in atanacağı söylentileri dolaşmaktaydı. Bu nedenle İvan İlgiç'in öldüğünü öğrenir öğrenmez odadaki bayların ilk aklına gelen bu ölümün kendilerinin ve tanıdıklarının makam değiştirmesi, rütbece yükselmesi bakımından ne gibi bir etkisinin olacağıydı. Fyodor Vasilievich ''Artık ya ya da Vinnikov'un yerini alırım. Zaten çoktandır söz veriyorlar.'' ''Daire değişikliği bir yana, yılda 800 yüz rublelik bir ücret artışı da olacak.'' diye geçiriyordu içinden. Piotr İvanoviç ise, ''Kaynamın kalugaya atanmasını sağlayabilirim artık, karım çok sevinecek, böylece kardeşi için bir şey yapmadığımı söyleyemez.'' diye düşünüyordu. Piotr İvanoviç, bir an için düşüncelerden sıyrılarak, ''Zavallının yataktan kalkamayacağını biliyordum. Yazık oldu.'' dedi. Doktorlar bir türlü tanı koyamadılar. Daha doğrusu her biri başka bir şey söyledi. Onu son gördüğümde düzelecekmiş gibi bir hali vardı. Adamcağızı bayramdan biri göreyim dedim. Nedense fırsat bulamadım. Malı mülkü var mıydı bari? Karısının bir şeyleri var sanıyorum ama önemsiz. Cenazeye gitsek iyi olur. Çok da uzakta oturuyorlar. Sizin evden demek istiyorsun. Sizin evden herkes uzak. Şabaka gülümseyerek bakan Piyotr Ivanovich, Nehrin öbür yakasında oturuyor olmamı bir türlü bağışlamadınız, dedi. Böylece kentte mahallelerin birbirine uzaklığı üstüne konuşa konuşa duruşma salonuna geçtiler. Bu ölüm olayının zihinlerde uyandırdığı çeşitli makam değişikliği ve yeni bir göreve geçme düşünceleri bir yana, yakın bir tanıdığın ölmüş olması hepsinde her zaman olduğu gibi, iyi ki ölen ben değilim de o, yollu, sevinç dolu bir duygu uyandırmıştı. Her biri. Gördün mü adam ölüp gitti ama ben yaşıyorum diye düşünüyor ya da içinden böyle geçiriyordu. O arada İvan İlyich'in dostları diyebileceğimiz yakın arkadaşları zorunlu ve sıkıntılı bir nezaket borcunu yerine getirmek için de cenaze törenine katılmak, ölenin dul karısına başsağlığına gitmek gerektiğini anımsadılar. İvan İlyich'in en yakın dostları Fyodor Vasilyevich ile Piotr İvanoviç'ti. Piotr İvanoviç hukuk okulundan beri İvan İlyich'in arkadaşıydı. Kendini ona karşı her bakımdan borçlu sayıyordu. Öğle yemeğinde karısına İvan İlyich'in öldüğünü, artık kardeşini kendi eyaletlerine aldırabileceğini söyledikten sonra, dinlenmek için uzanacağı yerde bırakını giydi. İvan İlyich'in evine yollandı. İvan İlyich'in evinin önünde bir kupa arabasıyla iki payton duruyordu. Evin girişinde, vestiyerde, üstü simle, sırmayla işlemeli, püsküllü bir tabut kapağı duvara yaslanmıştı. Siyahlar giyinmiş iki kadın kürklerini çıkarıyordu. Bunlardan biri Ivan Ilgich'in kız kardeşiydi. Öteki ise onun tanımadığı bir bayan. Ivan Ilgich'in arkadaşlarından Shvars o sırada merdivenlerden aşağı inmekteydi. Shvars yukarıdan Pyotr Ivanoviç'i görür görmez durdu. Ivan Ilgich aptalca bir iş yaptı. "Biz onun gibi enayilik eder miyiz?" dercesine göz kırptı. İngiliz usulü favorilerinin çevrelediği yüzü ve frakının içindeki sırım gibi ince bedeniyle Shvars'ın çıtkırıldım bir kibarlığı vardı. Uçarı tavırlarına uymayan bu kibarlığın burada hiç uygun kaçmadığını düşündü Piyotr İvanoviç. Piyotr İvanoviç, kadınların öne geçmesine izin vererek arkalarından merdivene tırmandı. Şuvarz, yukarıda durmuş onu bekliyordu. Piyotr İvanoviç, onun niçin durduğunu anladı. Herhalde o akşam, ''Wind'' bir kağıt oyunu. Oynayacakları yeri söyleyecekti. Yüksek görevliler, İvanil için dul karısının yanına gittiler. Ciddi bir yüz takınmaya çalışarak dudaklarını ısıran şı varsa, gözlerinde oynak bir parıltı, kaş göz hareketiyle Piotr İvanoviç'e ölünün konulduğu odayı gösterdi. Piotr İvanoviç böyle durumlarda sıklıkla olduğu gibi, ölünün yanında ne yapacağını kestiremeden odaya girdi. Aklına gelen ilk şey, istavroz çıkarmanın bir sakıncasının olmayacağıydı. İstavroz çıkarırken aynı zamanda öne eğilmek gerekip gerekmediğini bilmediği için orta yolu seçti. Odaya girerken eliyle istavroz çıkarmaya, bir yandan da eğilir gibi yapmaya başladı. El ve baş hareketlerinin izin verdiği ölçüde odayı gözden geçirmeye çalıştı. Ölenin yeğeni olabilecek, bir tanesi kolejli iki delikanlı, istavroz çıkararak dışarı doğru yürüyorlardı. Put gibi kımıldamadan duran, yaşlı bir kadın vardı köşede. Kaşlarını garip bir biçimde havaya kaldırmış, başka bir kadınsa onun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. İri yapılı, uzun redingotlu genç bir papaz yüzünde dünya bana vız gelir diyen bir ifadeyle bağıra bağıra dua okuyordu. Evin mutfak işlerine bakan uşak Gerasim, yerlere bir şeyler saçarak Piotr Ivanovich'in önünden sessizce geçti. Piotr Ivanovich saçılan şeyleri görünce bozulmaya başlayan cesedin hafif kokusunu hissetti.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 İvan İlyiç onu çok severdi. Piotr İvanoviç, istavroz üstüne istavroz çıkarıyor, tabut, papaz ve köşedeki masanın üstüne konulmuş, aziz tasvirlerine doğru hafifçe öne eğiliyordu. Eliyle istavroz çıkarma işinin bir hayli uzadığını anlar anlamaz biraz durakladı. Ölüye bakmaya başladı. Bütün ölüler gibi, katılaşan organları olanca ağırlığıyla, içi bezle kaplı tabuta yatırılan ölü başı bir daha kalkmamacasına yastığa gömülmüştü. Bütün ölüler gibi, Çökük şakaklarının üstündeki saçları dökülmüş, balnımı sarısı alnı daha da tümsekleşmişti. Burnu ise üst dudağının üzerinde güçlükle duruyor gibiydi. Son gördüğü günden beri İvan İllik çok değişmiş, daha da zayıflamıştı. Ama yüzü bütün ölülerinki gibi, canlı olduğu zamankinden daha güzel, en önemlisi daha görkemli bir görünüşe bürünmüştü. Bu yüzde yapılması gereken şeyi doğruluğuna inanarak yapanların kendinden emin ifadesi vardı. Yüzün duruşunda ayrıca yaşayanlara bir sitem, bir anımsatma isteği okunuyordu. İvanilic'in yüzünde okunan anımsatma isteği, Piotr İvanoviç'e yersiz, en azından onunla ilgili değilmiş gibi geldi. Birden içinde tatsız bir duygu kabardı. Davranışının nezaket kurallarına uymadığını bile bile, ibedi bir hareketle bir kez daha istavros çıkararak geriye döndü. Kapıya doğru yöneldi. Schwarz onu holde beklemekteydi. Ayaklarını genişçe iki yana açmış, elleri arkasında silindir şapkasıyla oynuyordu. Şuvarz'ın şık giyimi içinde tertemiz hoppa görünüşü Piotr İvanoviç'i biraz canlandırdı. Pyotr İvanoviç, arkadaşının böyle sersemletici duygulara pabuç bırakacak türden olmadığını hemen anladı. Onun yalnız bu duruşu bile, İvan İlyich'in cenaze töreninin onların düzenli oturumlarını bir kerecik bile olsa dağıtmaya yetecek bir neden olmayacağını gösteriyordu. Yani uşak şamdana yepyeni dört mum koyarken bir deste kağıt açıp bu akşamda oyuna oturmalarını hiçbir şey engelleyemezdi. Zaten böyle bir olayın hoş bir akşam geçirmelerine engel olacağını düşünmek bile yersizdi. Şıvars, Piotr Ivanovich önünden geçerken Fyodor Vasilyevic'in evindeki Wind Partisi'ne katılmasını fısıltıyla söyleme fırsatını kaçırmadı. Ne yazık ki Piotr Ivanovich o günki oyuna katılamayacaktı. Bütün çabalarına karşın gövdesinin belden aşağı genişlemesini önleyemeyerek şişmanlamış, şimdi de siyah bir tülle örtülü başına kadar karalara bürünmüş olan İvan İlgeç'in orta boylu dul karısı Praskovya Piyodorovna, kaşları tabutun önünde duran kadınınki gibi tuhaf bir biçimde havaya kalkık, hanımlarla birlikte önünün odasına yürürken, ''Tören hemen başlayacak. İçeri buyurun.'' dedi. Schwarz, kadının önerisini kabul edip etmediği anlaşılamayan bir hareketle eğilerek durakladı. Praskovya Fyodorovna, Piotr İvanoviç'i tanıyınca içini çekti. İyice yanına sokulup elini tutarak, ''Biliyorum, İvan İlyich'in gerçek dostu sizdiniz.'' dedi. Piotr İvanoviç'ten bu sözlerine uygun bir davranış beklercesine baktı. Piotr İvanoviç, içeride nasıl istavros çıkarmanın gerektiğini anlamışsa, burada da iç çekmenin, kadının elini sıkmanın ve ''Bana güveniniz.'' demenin kaçınılmazlığını anlamıştı. Düşündüğü gibi de yaptı. Öyle yapınca istediği sonucu elde ettiğini hissetti. Kendisi de duygulanmıştı, kadında. Kadın ona, tören başlamadan biraz çıkalım, dedi. Sizinle konuşacaklarım var. Kolunuzu verin. Piotr İvanoviç kolunu uzattı. Ona üzüntüyle göz kırpan Şivarzın önünden geçerek, kadınla yan yana başka bir odaya yürüdüler. Şivarzın oynak bakışı, ''Gördün mü Vint'in âlâsını?'' ''Eh, kusura bakmayın. Biz de başkasını buluruz.'' ''Yakanızı kurtarır gelirseniz, beşli oyuna geçeriz.'' diyordu. Piotr İvanoviç daha bir derinden, üzgün üzgün içini çekti. Praskovya Fyodorovna şükranla kolunu sıktı. Pembe duvar kağıtlarıyla kaplı, içinde hüzün saçan bir lambanın yandığı konuk odasına girerek masaya oturdular. Kadın divana geçti. Piotr İvanoviç ise, yayları bozulduğu için altında bir türlü düzgün durmayan pufa ilişti. Praskovya Fyodorovna, Önceden ona sandalyeye oturmasını söylemek istemiş ama bunun durumuyla uyuşmayacağını düşünerek vazgeçmişti. Piyotr İvanoviç, Pupu otururken, İvan İllic'in bu odayı yeni baştan özene bezene düzenlediğini, yeşil yaprak desenli pembe duvar kağıdını almadan önce bu desenin odaya yakışıp yakışmayacağını ona sorduğunu anımsadı. Konuk odası mobilyalarla, bir sürü ıvır zıvırla ağzına kadar doluydu. Masanın yanından geçip divana otururken, kadıncağızın siyah mantosunun üstündeki siyah tül, Bir sandalyenin oymasına takılmıştı. Piyotr İvanoviç tülü kurtarmak için doğrulayım derken altındaki puf kabararak onu yukarı itmeye başladı. Ama kadın tülünü kendisi kurtarmaya çalıştığı için Piyotr İvanoviç yerine oturarak ayaklanan pufa altında ezdi. Ama tül bir türlü kurtulmuyordu. Piyotr İvanoviç bir daha kalktı. Puf gene ayaklanarak bu sefer çatırdamaya başladı. Tülü takıldığı pürüzden kurtarınca kadın temiz patiska bir mendil çıkardı, ağlamaya başladı. Tülün kadının başına açtığı iş, Puflo'la olan kavgası, Piotr Ivanovich'in acıma duygularını bastırdığı için ortada somurtup oturuyordu. Onları bu güç durumdan kilerci Sokolov kurtardı. Sokolov, Praskovya Fyodorovna'nın mezarlıkta ayırdığı yerin 200 ruble tuttuğunu söylemeye gelmişti. Kadın ağlamayı keserek kurbanlık koyun çaresizliğiyle Piotr Ivanovich'e baktı. Fransızca durumlarının iyice güçleştiğini söyledi. Piotr Ivanovich ''Ne yaparsınız?'' gibisinden sessiz bir işaret yaptı. Kadın, cömert görünmeye çalışarak, aynı zamanda öldüğüm bir sesle, ''Sigara buyurun.'' dedi. Sonra da Sokolov'la mezar işini görüşmeyi sürdürdü. Piotr Ivanovich, sigarasını içerken kadının önceden mezar için yer fiyatlarını inceden inceye soruşturduğunu, alınacak yerle ilgili kararını çoktan verdiğini öğrendi. Kadın, mezar işini bitirdikten sonra ilahici çağrılması konusunda yapılması gerekenleri söyledi. Sokolov dışarı çıktı. Kadın, masanın üstünde duran albümleri bir kenara iterken, ''Her işimi kendim görmek zorundayım.'' dedi. Piotr Ivanovich'in sigarasının külü mobilyanın üzerine düşmek üzereyken kül tablasını aceleyle konuğun önüne sürdü. ''Üzüntülüyüm diye para işleriyle uğraşamadığımı söylemek doğru olmaz. Beni avutmasa bile oyalayan tek şey, işte kocamla ilgili bu gibi işler oluyor.'' Böyle diyerek, ağlayacakmış gibi yeniden mendilini çıkardı. Ama birden kendini zorlarcasına silkinip toparlandı. Sakin bir sesle konuşmaya başladı. Sizi buraya bir dileğimi iletmek için çağırdım. Piotr İvanoviç altında kımıldamaya başlayan yayların fazla ileri gitmesine meydan vermeden, biraz doğrularak kadının önünde eğildi. Son günlerde kocam çok acı çekti. Ya, neden? Hem de ne acılar. Dakikalar değil, saatlerce durmadan bağırdı. Son üç günkü bağırtasının ardı arkası kesilmedi. Dayanılacak gibi değildi. Günlerce nasıl dayandığına ben bile şaşıyorum. Çığlıkları üç kapının ötesinden işitiliyordu. Ah, neler çektiğimi bir bilseniz. Bilinci yerinde miydi? Son anına kadar. Ölümüne çeyrek saat kala hepimizle vedalaştı. Hatta Volodya'yı yanımızdan götürmemizi bile istedi. Kendisinin ve karşısındaki kadının utanmadan rol yaptıklarını bilmesine karşın, önce afacan bir çocuk, sonra bir okullu, daha sonra da bir iş arkadaşı olarak çok yakından tanıdığı birinin acı çektiğini düşünmek, Piotr Ivanoviç'e birden büyük bir ürperti verdi. Ölünün burnunu üst dudağına doğru itercesine tümsekleşen alnı bir kez daha gözünün önüne gelince, kendi kendinden korkmaya başladı. Üç gün süren korkunç acılar ve ölüm, bu durum her an... Hatta hemen şimdi benim de başıma gelebilir diye düşününce içi korkuyla doldu. Ama bunun hemen arkasından nasıl olduğunu anlamadan bu olayın kendisinin değil, İvanil için başına geldiğini, kendisine böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ve olmayacağını Şıvarz'ın yüzünden de anlaşılacağı üzere kötü şeyler düşünerek karamsarlığa düşmenin yersizliğini aklına getirdi. Bunu düşününce rahatladı. Ve ölüm kendisiyle değil de, yalnız Ivan ilgili bir şeymiş gibi arkadaşının nasıl öldüğünü inceden inceye soruşturmaya başladı. Kocasının çektiği gerçekten korkunç bedensel acıları bütün ayrıntılarıyla anlattıktan sonra, Piotr Ivanoviç bu acıların nasıl bir şey olduğunu en azından Praskovya Fyodorovna'nın sinirlerinin böylesine yıpranmasından anlamıştı. Dul kadın, asıl konuya geçmenin gerektiğini düşünerek, ''Ah Piotr Ivanoviç!'' dedi. ''Ne kadar zor.'' Ah, ne kadar zor bir durumdayım, bilseniz. Sonra ağlamaya başladı. Pyotr İvanoviç içini çekerek ağatın sonunun gelmesini bekledi. Kadın, mendiliyle burnunu silince bir kez daha, ''Bana güveniniz.'' dedi. Bunun üzerine kadın, yeniden konuşmaya başlayarak ondan istediği şeyi anlattı. Kocasının arkadaşından öğrenmek istediği, İvanilyeç'in ölümü üzerine hazineden dul aylığı almanın yollarıydı. Dul almanın yollarını Piotr İvanoviç'ten öğrenmek istiyormuş gibi bir tabır takınmakla birlikte, konunun inceliklerini ondan daha iyi bildiği gözden kaçmıyordu. Kocasının ölümü üzerine hazineden ne kadar para verileceğini de biliyordu. Ama onu nasıl öğrenmek istediği, daha yüklüce bir dul bağlanıp bağlanamayacağıydı. Piotr İvanoviç, bir çıkar yol bulmaya çalışırcasına bir süre düşündü. Sonra, cimriliğinden dolayı hükümete söverek, istenilenin mümkün olamayacağını söyledi. Bunun üzerine kadın bir daha içini çekti. Ziyaretçisinden kurtulmaya çalışmanın yollarını aramaya başladı. Adam bunu anladı. Sigarasını söndürdü. Kadının elini sıkarak hole çıktı. Bir duvarında İvan İlyich'in pek beğendiği kelepir saat asılı yemek odasına girince orada papazı, törene gelen birkaç tanıdığı ve İvan İlyich'in yetişkin kızını gördü. O da karalara bürünmüştü. Zaten ince olan beli, yaz giysileri içinde daha da ince duruyordu. Somurtkan, kararlı, Öfkeli bir görünüşü vardı. Pyotr İvanoviç'e bir suçluya selam verir gibi eğilerek selam verdi. Kızın arkasındaysa işittiğine göre nişanlısı olan, yakından tanıdığı, zengin bir aileden genç bir sorgu yargıcı dikiliyordu. Onun da yüzünde aynı küskün ifade vardı. Pyotr İvanoviç üzgün bir yüzle herkesi selamladıktan sonra ölünün bulunduğu odaya geçmek üzereydi ki, İvaniye için tıpkı kendine benzeyen kolejli oğlu merdivenin başında göründü. Piotr Ivanovich'in hukuk okulundan tanıdığı küçük İvan İlyeç'in ta kendisiydi bu çocuk. Ağlamaklı gözleri, 13-14 yaşlarında, suç işlemiş çocukların gözlerini andırıyordu. Oğlan, Piotr İbanoviç'i görünce surat astı. Kızaran yüzünü buruşturdu. Piotr İbanoviç, çocuğu başıyla selamladıktan sonra ölünün odasına girdi. Cenaze töreni sürerken mum ışıkları, inlemeler, günlük kokusu, gözyaşları, kıçkırıklar birbirine karıştı. Piotr İvanoviç, başı eğik, gözlerini önündeki ayaklara dikerek somurtuyordu. Bir kerecik olsun başını kaldırıp ölüye bakmadı. İçinde gittikçe zayıflayan karamsar duyguya kendini kaptırmadı. Dışarıya ilk çıkanlardan biri de o oldu. Sofrada kimsecikler yoktu. Mutfak uşağı Gerasim, ölünün odasından dışarıya fırladı. Güçlü elleriyle bütün kürkleri karıştırarak Piotr İvanoviç'inkini bulup çıkardı. Piotr İvanoviç bir şey söylemiş olmak için, ''Ne var ne yok Gerasim. Dedi. Beyefendi için çok üzüldün mü? Tanrı'nın emri. Hepimizin gideceği yer orası. Gerasim bunları söylerken eksiksiz iki sıra beyaz dişlerini de göstermişti. Sonra işi başından aşkın birinin ivecenliğiyle kapıyı açtı, arabacıya seslendi. Piotr İvanoviç'e arabaya binmesine yardım ettikten sonra yapılması gereken bir şeyi anımsamış gibi yeniden eve doğru seyirtti. Günlük ceset ve fenol kokusundan sonra temiz abayı ciğerlerine doldurmak Piyotr İvanoviç'in çok hoşuna gitti. ''Nereye emredersiniz?'' diye sordu arabacı. ''Daha vakit erken. Piyotr Vasilyevich'e uğrayayım bakayım.'' Oraya vardığında arkadaşları tam birinci partiyi bitirmek üzereydiler. O nedenle beşinci oyuncu olarak aralarına girmesi kolay oldu. İvanoviç'in sona eren yaşamının öyküsü yalın ve olağan olduğu kadar korkunçtu. Tam 45 yaşında, Yargıçlar Kurulu üyesi olarak dünyaya gözlerini yummuştu. İvan İllic, Petersburg'da çeşitli daire ve bakanlıklarda görev yapmış olan bir memurun oğluydu. Babasının meslek yaşamı, önemli bir işi yürütemeyecekleri açıkça belli olduğu halde, uzun hizmet yılları ve eriştikleri mevki dolayısıyla memurluktan atılamayan, bu nedenle de uydurma makamlar yanında onları çok uzun süren yaşlılıklarının son anına kadar yaşatacak, 5-6 binlik uyduruk ücretler alan insanların meslek yaşamının bir benzeri olmuştu. Üçüncü dereceden memur İlya Yefimoviç Golovin ayrıca bir sürü gereksiz kuruluşun gereksiz bir üyesiydi. İlya Yefimoviç'in üç oğlu vardı. İvan İliç, ailenin ikinci oğluydu. En büyükleri başka bir bakanlıkta çalıştığı halde meslek yaşamı babasınkinin aynısı olmuş, ücretlerin kendi kendine yükseldiği bir dereceye iyice yaklaşmıştı. Üçüncü oğlu beceriksizin biriydi. Girdiği bütün işlerde bir terslikle karşılaşmış, şimdi de demiryolu işletmesine geçmişti. Gerek babası, gerekse ağabeyleri, en çok da onların karıları üçüncü oğlandan nefret etmekle kalmıyorlar, pek zorunlu olmadıkça onun adını dahi anmaktan kaçınıyorlardı. Ailenin tek kızıysa, babaları gibi başkentte bakanlık memuru olan Baron Grelle evliydi. İvan İlyich için Fransızca, ''Ailenin medarı iftarı derlerdi. Ne abiyi gibi titiz ve soğuk, ne de küçük kardeşi gibi aklı bir karış havadaydı. Onların ortası bir şey, zeki, apacan, cana yakın, terbiyeliydi. Küçük kardeşiyle birlikte hukuk okuluna girmişler, öteki beşinci sınıftan kovulduğu halde, o okulu başarıyla bitirmişti. Hukuk okulunda nasıl bir çocuksa, yaşamı boyunca da öyle kalmıştı. Yetenekli, şen, sıcakkanlı, girgin, görevi saydığı şeyi sonuna kadar götüren bir adam. Onun görev olarak gördüğü şey, üstlerinin görev saydıklarının aynısıydı. Ne çocukken, ne de sonraları başkalarına yaltaklanan biri olmuştu. Ama küçüklüğünden beri, ışığa koşan sinekler gibi, kendisinden yüksektekilerin çekimine kapılarak, onların taburlarını takınmış, yaşam görüşlerini benimsemiş, onlarla yakın ilişkiler kurmuştu. Çocukluk ve gençliğin bütün heyecanları onda derin izler bırakmadan uçup gitmiş, sonunda olgun, gururuna düşkün bir delikanlı olmuştu. Okulda ancak son sınıfa doğru, sezgisiyle doğruluğuna inandığı liberal görüşleri benimsemişti. Hukuk okulundayken giriştiği bir takım hareketleri zaman zaman beğenmez, bunları yaparken kendisinden tiksindiği bile olurdu. Ama sonraları aynı hareketlerin büyüklerince de yapılıp üstelik kötü gözle görülmediğini anlayınca kendisi bunlara iyi gözle bakmamışsa bile hepsini kolaycacık unutmuş, bir daha hiçbirini aklına getirip üzülmemişti. Hukuk okulunu 10. sınıf bir memur olarak bitirdikten sonra babasından para isteyerek Şarmıra bir resmi elbise diktirdi. Respic pinem, latince de her işin sonuna bak, yazılı bir madalyonu zincirle kemerine taktı. Öğretmenlerine veda edip arkadaşlarıyla dononda güzel bir yemek yedi. Ivan İlgiç, hukuk okulunda olduğu gibi, görev yaptığı yerlerde de kolayca işlerini düzene koydu. Bir yandan mesleğinde ilerlerken, bir yandan da gününü gün ediyordu. Arada bir görevinin gereği olarak ilçe merkezlerine gidiyor, hem üstleri hem de aslarıyla iyi geçiniyor, özellikle raskoliniklerle ilgili davalara övünmeye değer bir dürüstlük ve titizlikle bakıyordu. Genç oluşuna, keyif düşkünlüğüne karşın göreviyle ilgili konularda çok ağırbaşlı, resmi, hatta sertti. Toplumsal ilişkilerinde ise şen şakrak, nükteci, terbiyeli, hoşgörülü, evlerine aileden biriymiş gibi girip çıktığı amiriyle karısının söyledikleri gibi, Fransızca, iyi çocuktu. Bir taşra ona askıntı olan bir kadınla, sonra da bir kadın terzisiyle gönül ilişkisi oldu. Oradaki askeri birliğe atanan hassas subaylarıyla içki alemlerine katıldı. Yemeklerden sonra uzak bir sokağa gittiler. Amirine yaranmak, hatta karısının gözüne girmek için özel çaba harcadığı zamanlar oldu. Ama bu davranışlara, toplumun kabul ettiği kurallara uygunluğu dolayısıyla kötü gözle bakılamazdı. Olsa olsa Fransızca şu özdeyişin kapsamına girebilirdi. Gençleri hoş görmeli. Bütün bunlar tertemiz ellerle, temiz gömlekler giyilmiş olarak, Fransızca konuşularak, En önemlisi de seçkin bir topluluk içinde geçmekteydi. Seçkin bir topluluk içinde geçmesi dolayısıyla da yüksek memurlarca hoş karşılanıyordu. İvan İlyiç böylece beş yıl hizmet etti. Daha sonra görevinde bir değişiklik oldu. Yeni hukuk kuruluşları ortaya çıkmış, yeni yeni insanlara gereksinme duyulmuştu. İşte İvan İlyiç bu yeni insanlardan biriydi. İvan İlyiç'e sorgu yargıçlığı görevi önerilmiş, bu görevin başka bir ilde olmasına karşın kurulu düzenini bozup yeni bir düzen kurmak pahasına da olsa bunu kabul etmişti. Dostları onu yolcu etmeden önce hep birlikte satın aldıkları gümüş bir sigaralık armağan ettiler. Ivaniliç yeni görev yerine uğurlandı. Ivaniliç özel işler memurluğunda olduğu gibi sorgu yargıçlığında da ne istediğini bilerek görevini özel yaşantısından ayırarak kendini herkese saydırıp herkesi sayarak çalışıyordu. Yeni görevi eskisinden çok daha ilginçti onun için. Eski görevinde, müdürün kapısında korkudan titreşerek bekleyen dilek sahiplerinin ve küçük memurların imrenen bakışları arasında, sırtında şarminin diktiği şık giysi, elini kolunu sallayarak içeri girmesi, müdürle karşı karşıya oturup çayını içerken sigarasını tüttürmesi hoş bir şeydi. Ama o zaman emrinin altında böylesine çok insan yoktu. Olsa olsa görev için ilçelere gittiği zamanlar emniyet amiriyle anlaşmazlığa düşenler ona son derece saygılı davranıyorlardı. İvan İliç, emrinin altındaki bu birkaç kişiye nazik, hemen hemen arkadaşla davranır, onlardan daha güçlü olduğu halde dostça, senli benli davrandığını hissettirmek isterdi. Ama böyle davranabileceği kişilerin sayısı kaç taneydi ki? Sorgu yargıcı olduğu zaman en forslu, en burnu havada kişileri avcunun içine aldığını, başlıklı resmi hikâda yazacağı birkaç satır yazıyla bu forslu, burnu havada kişileri karşısına sanık ya da tanık olarak getirebileceğini, oturmalarını söylemediği sürece sorularına karşısında dikilerek yanıt verdireceğini biliyordu. Ama o, yetkisini kötüye kullanmıyor, tam tersine davranışlarını yumuşatmaya çalışıyordu. Yeni görevinin bütün çekiciliği de, gücünün ayırdına varmasıyla birlikte, Bunun etkisini yumuşatabilme olanağıydı. Görevini yürütürken, özellikle soruşturmalarda, konuyla ilgili olmayan ayrıntılardan kolayca sıyrılmasını biliyor, konu ne denli karışık olursa olsun, kendi kişisel görüşünden hiç söz etmeden, davanın kağıt üzerinde yalnız dış hatlarıyla belirmesini, en önemlisi de bütün teferruatlara uyulmasını sağlıyordu. Bu tart çalışma yeniydi. Ayrıca, 1864 yasalarının uygulanmasına ilk geçenlerden biri de İban İlgeç'ti. Ivaniç sorgu yargıcı olarak yeni bir il'e atanınca yeni dostluklar, ilişkiler kurdu. Tavrını değiştirerek kendini yeni bir kişi olarak kabul ettirdi. İl yöneticileri ile arasında epice bir mesafe bıraktıktan sonra adliye personelinden ve kentte yaşayan zengin soylular takımından iyi bir arkadaş çevresi seçti. Bu arada hükümetten pek memnun değilmiş gibi tavırlar takınarak ılımlı bir liberalliği ve batılılaşma görüşünü benimsedi. Ayrıca giyim kuşamının inceliğinden bir şey yitirmeden, sakalının istediği biçimde uzamasına göz yumdu. Yeni kentteki yaşantısı da iyice düzene girmişti. Valiye cephe alan memurlar topluluğu birbirine bağlıydı. Aylığı da artmıştı. Burada oynamaya başladığı visto oyunu da yaşantısına ayrı bir tat katıyordu. İvan İlgeç'in bir an neşesini yitirmeden, uzağa görerek oynayabilmesi çoğu zaman oyunu onun kazanmasını sağlıyordu. Yenikentteki görevinin ikinci yılında ileride karısı olacak bir genç kızla tanıştı. Yenikentteki görevinin ikinci yılında ileride karısı olacak bir genç kızla tanıştı. Praskovya Fyodorovna Mihal, Ivanilich'in bulunduğu topluluktaki kızların en zekisi, en çekicisi, en göz alıcısıydı. Öteki eğlenceleri ve görev yorgunluklarından sonraki dinlenmeleri dışında Ivanilich, Praskovya Fiodorovna ile hoşça vakit geçiriyor, sıkılmadan karşılıklı eğleniyorlardı. Özel işler memuruyken danslara katılırdı ama sorgu yargıçlığına başladıktan sonra dansa arada bir kalkar oldu. Her zaman dansa kalkmam. Hem pek dikkatli etmem ama iş iddiaya bindi mi herkesten daha güzel dans etmesini bilirim demeye getirirdi. Praskovya Fyodorovna'yla da seyrek olarak toplantıların sonuna doğru dans ediyordu. İşte daha çok bu danslar dolayısıyladır ki genç kızın gönlünü kazanmayı bildi. İvan İliç'in kafasında açık olarak belirmiş bir evlenme tasarısı yoktu. Ama genç kız kendisine aşık olunca evliliği ciddi olarak düşünmeye başladı. Kendi kendine, ''Sahiden evlensem nasıl olur?'' diye sordu. Praskovya Fyodorovna, soylu bir ailenin, güzel, fazla duruhaması bulunmayan bir kızıydı. İvan İliç kendisine daha iyi bir eş seçebilirdi. Ama bu da iyi sayılırdı. Kendi aylığı vardı. Evleneceği kızdan da bir o kadar umuyordu. Üstelik Praskovya Fyodorovna, soylu bir aileden gelen, cana yakın, hoş, çok da akıllı başında bir kızdı. İvan İliç'in Praskovya Fyodorovna'yı sevdiği ya da onunla iyi anlaştığı için evlendiğini söylemek ne kadar yanlış olursa, onunla sırf çevresinin böyle bir birleşmeye uygun bulduğu için evlendiğini söylemek de o kadar haksızlık olur. İvan Ilyich, kendi düşüncelerine göre kararını verdi. Hem iyi bir kızla evlilik bağı kuracak, hem de böylece büyüklerinin istediklerini yerine getirecekti. Düşündüğü gibi de yaptı. Düğün hazırlıklarından başlayıp karısının gebeliğine kadar karşılıklı sevgi, yeni mobilyalar, yeni kapkacak, yeni çamaşırlar arasında geçen ilk evlilik ayları, İvan İlyeç'in o kadar hoşuna gitti ki, o zamana değin içinde bulunduğu ve kendi yaratılışına has yaşamının başkalarınca da uygun karşılanan ağırbaşlı, sıkıntısız, hoş, eğlenceli havasının evlilikle bozulmak şöyle dursun, daha da canlanacağını düşünmeye başladı. Ama karısının gebeliğinin ilk aylarından sonra, Hiç beklemediği ve bir türlü yakasını kurtaramadığı, yepyeni, umulmadık, edep kurallarına aykırı, dayanılması zor olaylarla karşılaşmaya başladı. Karısı, ortada fol yok, yumurta yokken, kendi deyimiyle, Fransızca, gönlünce, yaşamanın tadını tuzunu kaçırıyordu. Durup dururken onu kıskanıyor, ondan kendisine ilgi göstermesini istiyor, sağa sola çatıyor, hoş olmayan, kaba bazı davranışlarda bulunuyordu. İvan İliç, önce yaşam karşısındaki her zamanki kolaycı, nazik tavrıyla bu can sıkıcı durumdan kurtulmaya çalıştı. Böyle davranmakla şimdiye dek burnu bile kanamamıştı. Karısının suratsızlığını görmezlikten gelerek evine arkadaşlarını çağırıp oyun partileri düzenliyor, arada bir de kulübe ya da arkadaşlarının evine gidiyordu. Böylece eski, kolay, eğlenceli yaşantısını sürdürüyor denilebilirdi. Ama bir gün karısı açtı ağzını yumdu gözünü. Ona söylemediğini bırakmadı. Sonra da kocasına istediklerini her yaptıramayışında onu aynı biçimde azarlamaya başladı. Karısının dediklerini yapmadığı, yani onunla birlikte evde oturup çile doldurmadığı sürece, onun bu hır son vermeyeceğini anlayan İvan İlyich'in içine bir korku düştü. Evlilik yaşamının, en azından karısıyla geçecek günlerin, her zaman eğlenceli, huzur dolu olamayacağını, tersine, huzurunu kaçıracağını görerek bu durumdan kurtulmak için çıkış yolları aramaya başladı. Görevinin Praskovya Fyodorovna üzerinde olumlu bir etkisi bulunduğunu biliyordu. İşte bu yoldan, göreviyle ilgili yükümlülüklerle karısına karşı savaşmaya, böylece bağımsızlığını korumaya karar verdi. Çocuklarının doğumundan sonra ortaya çıkan, beslenme sorunlarıyla ilgili başarısız denemeler... Anneyle bebeğin hem gerçek hem hayali hastalıkları bu gibi durumlarda kendisinden ilgi beklenen ama böyle şeylerden fazla anlamayan İvan İlgiç'e bağımsız yaşantısını koruması konusunda daha çok engel çıkarıyordu. Karısının hırçınlığı artıp daha çok sinirlendikçe o da hayatının ağırlık merkezini işine kaydırmaya başladı. Eskisine göre işinin üzerine daha çok düşünüyor, yükselme hırsı gittikçe gözünü bürüyordu. Evliliğinin üzerinden bir yıl bile geçmemişti ki, bu hayatın kimi elverişli yanlarının olması yanında, aslında dayanılması güç, içinden çıkılmaz bir şey olduğunu anladı. Üzerine düşen borcu ödemesi, yani toplumun hoşgörüce edepli bir yaşam sürmek için, göreviyle olduğu kadar eviyle de belirli ilişkiler kurması gerektiği kararına vardı. Bu ilişkileri kurdu. Onun evden bütün istediği, karısının ona verebildiği kadarı, yani ev yemekleri, ev kadınlığı ve yatak arkadaşlığıydı. En çok da, görünüşte bile olsa, toplumun sınırlarını çizdiği edepli bir davranış bekliyordu karısından. Bunların dışında, ölçülü hareket etmesinden, onunla hoşça vakit geçirmekten başka aradığı ne vardı ki? Bunları bulursa haline şükrediyor, bulamayıp da sertlikle ve azarla karşılaşırsa, görevi çevresinde kurduğu kalın duvarlı dünyasına çekilerek, orada huzur arıyordu. Aynı kentte yedi yıl kadar kaldıktan sonra İvan başka bir il merkezine savcı olarak atadılar. Yeni evlerine taşındılar. Paraları yetersizdi. Bu yüzden yeni evleri Praskovya Fyodorovna'nın hoşuna gitmedi. Aylıkları eskisine göre biraz artmıştı. Gel gelelim, yaşam pahalıydı. Üstelik çocuklardan ikisinin ölümü aile içinde geçen zamanı İvan İlgeç için dayanılması zor bir hale getirdi. Çalışkan bir memur olduğu için herkes İvan İlgeç'i beğeniyordu. Bu yüzden üç yıl sonra onu savcı yardımcısı yaptılar. Yeni görevler, bu görevlerin toplumun gözündeki önemi, istediği kişiyi mahkemeye çağırıp hapse atabilme olanağı, kalabalık önünde rahat konuşması ve işleri yürütmedeki büyük başarısı onu işine daha çok bağlıyordu. Birbiri üstüne çocukları oldu. Praskovya Fyodorovna'nın sinirliliği, hırçınlığı arttıkça artıyor, Ama İvan İliç'in ailesiyle olan ölçülü ilişkileri onu karısının hırçınlığından koruyordu. Praskovya Fyodorovna yeni görev yerlerinde başlarına gelen bütün felaketlerde kocasını suçlu buluyordu. Karı koca arasında geçen günlük konuşmalar, özellikle çocukların eğitimi konusu, dönüp dolaşıp asıl tartışma nedeni olan sorunlara gelip dayanıyordu. Zaten tartışmalar alevlenmek için fırsat kollamaktaydı. Tek mutlu zamanları seyrek olarak gelip kısa zamanda sönen karşılıklı sevgi dönemleriydi. Bu dönemler gizli düşmanlık denizinde bir an için karaya çıkıp sonra yeniden açılarak birbirinden iyice uzaklaştıkları ufacık adalar gibiydi. Karısından uzaklaşmanın tuhaf bir durum olmayıp, tam tersine ailesine karşı tavrının asıl dayanağı olduğunu kabul eden İvanil için hiçbir şeye canı sıkılmamaya başladı. Durumu böyle kabul etmese üzüntüden kendi kendisine yerdi herhalde. Bütün amacı, kendisini aile kavgalarından uzak tutup bunları her ailede görülebilecek türden zararsız bir biçime büründürmek değil miydi? Evinde geçirdiği süreyi günden güne kısaltarak, böyle durumları da başkalarının orada bulunduğu bir zamana denk getirerek amacına erişiyordu. Artık onun için en önemli şey göreviydi. Yaşantısının bütün özünü çalışmaya adamıştı. Böylece her şeyi unutuyordu. Gücünü anlamış olması... Mahvetmek istediğini mahvedebilme olanağı, mahkemeye girerken, kendinden aşağıdakilerle konuşurken takındığı tavır, gerek büyüklerinin gerekse küçüklerinin karşısında kazandığı başarı, davayı yürütmedeki ustalığı, onu son derece sevindiriyor, akşamları arkadaş toplantıları, yemekler, viz partileriyle birlikte günlük yaşamını dolduruyordu. Yaşantısı böylece, kendi istediği gibi edep kurallarına uygun, hoş biçimde sürüp gitmekteydi. Yedi yıl daha böylece geçip gitti. Büyük kızı on altı yaşına girdi. Bir çocukları daha ölünce, hep sorun olan kolejli oğlanla birlikte iki çocukları kaldı. İvan İlgiç, o çocuğu hukuk okuluna vermek istemiş, Praskovya Fyodorovna ise tersine koleje göndermişti. Kız evde ders alarak iyi yetişmişti. Öbür oğlansa iyi okuyor sayılırdı. İvan İlgiç'in evlendiği günün üzerinden tam on yedi yıl böylece akıp gitti. Bir gün... Az kalsın bütün huzurunu kaçıracak, hiç beklemediği tatsız bir olay başına geldiği sırada artık deneyimli bir savcıydı. İvan Ilyich, istediği yere verilmeyi bekleyerek birkaç görev önerisini geri çevirmişti. İstediği yer, üniversitesi bulunan bir kentte başsavcılıktı. Yeni göreve atanmayı umarken, Gope birdenbire önüne geçerek o yeri elinden aldı. İvan Ilyich buna sinirlendi, sitem etti. Goppe ile en yakın amiri ile takıştı. Bunun üzerine bakanlıktan ona karşı soğuk davranmaya başladılar. İkinci atama döneminde yine atlattılar. Bu olay 1880 yılında geçiyordu. İvan İlyec'in yaşamındaki en zor yıl da budur. Bir yandan aylığının geçinmeye yetmediğini ilk kez fark ederken, öte yandan herkesin onu unuttuğunu, onunla ilgili işlerde kendisine büyük haksızlıklar yapıldığını ama kimsenin buna aldırış etmediğini anladı. Babası bile ona yardım etmek sorumluluğunu unutmuştu. Ivanilich yılda 3500 rublelik geliriyle normal hatta mutlu bir hayat sürdüğünü varsayarak bütün yakınlarının onu kendi haline bıraktıklarını sanıyordu. Yapılan haksızlıklar, karısının ömrünü törpüleyip durması, kendi gücünün üstünde harcayarak girdiği borçlar sonunda durumunun normalden çok uzak olduğunu fark eden tek kişi gene kendisi oldu. Parasal durumlarının biraz düzelmesi için o yaz izin alarak hep birlikte kaynının oturduğu köye gittiler. Köyde görevinden uzak kalan İvan Ilyich, ilk kez can sıkıntısını hem de dayanılmaz bir biçimde tadarak bu işin hiç de istediği bir şey olmadığına bir takım kesin önlemler almak zamanı geldiğine karar verdi. Terasta geçirdiği uykusuz bir gecenin sabahında Petersburg'a gidip işlerini bir hal yoluna koymayı, değerini anlamayanları cezalandırmak için başka bir bakanlığa geçmeyi aklına koydu. Karısının, kaynanın bütün ısrarlarını aldırmaksızın ertesi gün yola çıktı. Tek bir isteği vardı. Beş bin rublelik geliri olan bir görev almak. Ne herhangi bir bakanlıkta gözü vardı, ne bir siyasal görüşte, ne de herhangi bir işte. Bütün istediği, yılda ona beş bin ruble getirebilecek bir yerdi. Bunun için bankalarda, deniz yollarında, İmparator İçe Maria kurumlarında, hayır kurumlarında, hatta gümrükte bile çalışabilirdi. Yeter ki beş bin rublesini versinler, bir de değerini anlamayanların bakanlığında onu mumla arasınlar. Bu yolculuk umulmadık şaşırtıcı bir başarıyla son buldu. Kursk'ta trenin birinci mevkiiine FS Il'in adında bir tanıdığı bindi. Onun anlattığına göre Kursk valisi az önce bir telgraf almıştı. Telgrafta bakanlığın yakınlarında bir devrim geçireceği, Pyotr Ivanovich'in yerine Ivan Semionovich'in atanacağı bildiriliyordu. Beklenen devrim Rusya'nın yararından çok Ivan Ilyich için önemliydi. Çünkü Pyotr İvanoviç'i ve besbelli ki dostu Zahar İvanoviç'i ön saflara iterek çok işine yarayacaktı. Zahar İvanoviç'le çok yakın görüşürlerdi. Moskova'da haber doğru çıktı. Petersburg'a gelir gelmez Zahar İvanoviç'i arayarak ondan iş yerinin bağlı bulunduğu Adliye Bakanlığı'nda sağlam bir yer için söz aldı. Bir hafta sonra karısına şu teli çekti. Zahar Miller'in yerini aldı. Bakan ilk fırsatta atanmamı sağlayacak. İvan Ilyich, bu değişiklikler sayesinde kendi bakanlığında beklenmedik anda iyi bir mevkiye geçiverdi. Arkadaşlarından iki üst dereceye yükseldiği gibi yılda beş bin rubleden başka barem üstü 3.500 ruble alacaktı. Eski asımlarıyla bakanlığına duyduğu hıncı unutarak mutluluğa erişti. İvan Ilyich, daha önce kimsenin tanık olmadığı bir sevinç ve neşeyle köye döndü. Praskovya Fyodorovna'nın neşesi yerine gelince aralarında barış antlaşması imzalandı. İvan İlgiç, Petersburg'da saygıyla karşılandığını, ona düşmanca davrananların yüzleri kara çıkınca yaltaklanmaya başladıklarını, herkesin yerini kıskandığını, hele hele onu Petersburg'da sevenlerin ne kadar çok olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Praskovya Fyodorovna inanmıyormuş gibi yaparak anlatılanları sonuna kadar dinledi. Kocasının söylediklerine hiç itiraz etmiyor, taşınacakları kentte yeni yerlerine yerleşme tasarıları yapıyordu. Karısının tasarılarının kendi düşünceleriyle tıpa tıp aynı olduğunu gören İvan İlhiç, onunla yeniden anlaşma ortamı bularak, gölgelenen yaşamlarına eski neşesini, tadını, düzenini verebilecekleri umuduyla sevinmeye başladı. İvan İlhiç, köye kısa süreliğine dönmüştü. Eylül ayının sonunda göreve başlaması, daha önce de taşra ilinden bütün eşyalarını getirdikten sonra ısmarlanacak, alınacak pek çok yenileriyle birlikte yeni evlerine yerleştirmesi gerekiyordu. Bu kez gönlünden geçirdiği gibi ve karısının da tasarladığı biçimde düzenleyecekti evlerini. Bütün işlerin yoluna girmesi, karısıyla amaçlarında birleşmeleri, ayrıca onunla fazlaca bir arada kalmamaları evliliklerinin ilk yıllarında bile görülmeyen bir yakınlık kurdu aralarında. İvan Ilyich, ailesini de hemen yola çıkmak istedi. Ama ona ve ailesine karşı birdenbire son derece akrabaca davranmaya başlayan kayne ile karısının ısrarlarına dayanamadığı için yalnız başına yola çıktı. Elde ettiği başarıların sevinci, karısıyla anlaşmış olmanın verdiği kıvanç, yol boyunca bir an olsun eksilmedi. İstedikleri gibi bir dairede bulunmuştu. Eski tarzda, uygun, yüksek tabanlı ve geniş bir konuk odası, Çalışmak için kocaman bir salon, karısıyla kızı için ayrıca odalar, oğlu için ders çalışacağı ayrı bir oda, kısacası her şeyi onlar için düşünülmüş gibiydi. İvan Ilyich, evin düzenini de üzerine aldı. Duvar kağıtlarını kendi eliyle seçti. Evin mobilyasını elden düşme eşyalardan alarak beğendiği döşemelik bir kumaşla kaplattı. Bunlara günün anlayışına uygun bir hava verdi. Evin içi döşendikçe hayalinde yaşattığı biçime yavaş yavaş bürünüyordu. Bütün işler yarı yarıya bitmişti ki, evin görüntüsü umulanı da geçti. İvan İlgiç, her şey olup bittikten sonra, evin, günün zevkine uygun, ince, kibar bir görünüş alacağını anlamıştı. Akşamleyin uykuya yatarken salonun alacağı biçimi gözlerinin önüne getiriyor, henüz tamamlanmayan konuk odasına baktıkça ocağa, ocağın önüne konulacak paravanı, etajeri, sağ sola dağıtılacak ufak sandalyeleri, duvarlara asılacak tabakları… Tunç Bibloları tas tamam yerli yerinde görüyordu. Bu işlerden anlayan oğluyla kızı Lizanka'nın bunları görünce nasıl şaşıracaklarını düşündükçe sevincinden kabına sığamıyordu. Herhalde bu kadarını beklemezlerdi. Odalara kibar bir görünüş veren eski eşyaları ne iyi etmişti de ucuza vermişti. Karısıyla çocukları şaşırtmak için mektuplarında yapılanları olduklarından daha kötü gösteriyordu. Bu işler onu öylesine alıkoyuyordu ki görevini sevdiği halde yeni işine aldırış etmez olmuştu. Duruşmalarda bazen dalıp gidiyordu. Bu sırada düz ya da kabartmalı kornişlerden hangisinin perdelere daha çok yakışacağını düşünüyor olmalıydı. Evin düzenlenmesi işine kendini iyice kaptırdığı için odadan odaya koşuyor, ikide bile eşyaların yerlerini değiştiriyor, perdeleri çıkarıp yeniden takıyordu. Bir keresinde durumu bir türlü anlamayan duvar kaplamacısına ne istediğini göstermek için merdivene tırmandı ama ayağa kayarak aşağıya yuvarlandı. Neyse ki çevik, güçlü bir adam olduğundan bir yerlere tutunmuş, Yalnızca böğrü bir dolap kapağının kulpuna çarpmıştı. Böğrü bir süre ağrıdı. Sonra geçip gitti. İvan İlyich'in neşesi yerindeydi. Kendini her zamankinden daha dinç hissediyor, mektuplarında 15 yaş gençleştiğini yazıyordu. Eylül ayında bitirmeyi düşündüğü halde işler Ekim ortalarına kadar sürdü. Ama her şey istediği gibi olmuştu. Bunu yalnız o değil, bütün görenler söylüyordu. Aslına bakılırsa pek zengin olmayanların zenginlere benzemek için aldıkları eşyalar ancak birbirine benzer. İbanil içinkinin olup olacağı da buydu. O da kendisi gibi orta halli insanların belirli kişilere özenerek aldıkları döşemelik kumaş, abonoz mobilyalar, çiçekler, halılar, tunç bibular cinsinden açıklı koyulu bir takım bilinen eşyalar almıştı. Bütün bunlar başkalarınınkine benzedikleri için değerlerinden yitiriyordu. Ama gelin bir de ona sorun. Çoluk çocuğu istasyonda karşılayıp mumlarla pırıl pırıl aydınlattığı eve getirdikten sonra beyaz boyun bağlı bir uşak onları önce çiçekle süslenmiş sofraya, oradan da konuk odasına ve salona götürünce Sevinç'le hepsinin ağzı bir karış açık kaldı. İvan İlyet çok mutluydu. Çocukların övgüsünü yutarcasına dinliyor, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. O akşam çay içerlerken... Fraskovya Fyodorovna söz arasında merdivenden nasıl düştüğünü sorunca Ivan İliç güldü. Düşmesiyle kaplamacı ustasının çok korktuğunu söyledi. ''Boşuna sporcu dememişler. Benim durumumda başkası olsa bir yerini kırardı. Bense azıcık şuramı vurdum. Dokunursam ağrıyor ama geçti artık. Biraz morluk var, o kadar. Böylece yeni evlerinde yaşamaya başladılar.'' Ama her zaman olduğu gibi, iyice yerleşince evin onlara yetmediği, bir odaya daha ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Gelirleri de 500 ruble kadar eksik görünüyordu bununla birlikte, gül gibi geçinip gidiyorlardı. Hele eşyalar daha yerli yerine konmadan önce yaşam ne kadar tatlıydı. Alınacak yeni şeyler çıkıyor, başka eşyalar ısmarlanıyor, evdeki eşyaların yerleri değiştirilerek yeni bir düzene sokuluyordu. Arada bir karı koca arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmıyor değildi. Ama ikisinin de durumlarından genellikle memnun olmaları ve işlerin çokluğu büyük kavgaların çıkmasını önlüyordu. Her şey düzene gelince biraz canları sıkılmaya, bir şeyin eksikliğini duymaya başladılar. Neyse ki o zamana kadar yeni dostluklar kurulmuş, yaşamları yeni ilişkilerle dolmuştu. İvan İliç, gündüzleri mahkemede geçirdikten sonra öğle yemeğine eve geliyordu. Evden dolayı biraz başı ağrımakla birlikte keyfine diyecek yoktu. Masa örtüsündeki döşeme kumaşlarındaki lekeler, perdenin eskimiş kordonu gözüne çarptıkça sinirleri bozuluyordu. Nasıl bozulmasın ki? Hepsine teker teker emek vermişti. Günlük yaşamı geçmesini istediği biçimde kolay, hoş, genel kurallara uygun olarak geçiyor sayılabilirdi. Saat dokuzda kalkıyor, kahvesini içerken gazetesini okuyor, sonra resmi giysisini kuşanıp mahkemeye gidiyordu. Oradaysa çekeceği arabanın hamut'u hazırdı. Boynuna takı veriyordu hemen. Davacılar, mahkeme el muhaberleri, bürodaki yazışmalar, açık ve gizli oturumlar. İşte bütün bunlardan, davanın dürüst olarak yürütmesini engelleyecek, duygusallıkla ilgili ne varsa hepsini çıkarmak gerekiyordu. İnsanlarla görev dışı alışverişte bulunmuyor, onlara ancak davayla ilgili durumlarda yaklaşılıyordu. Diyelim, biri gelmiş, bir konuyu öğrenmek istiyor. O işin sorumlusu olamayan İvan İlgiç'in bu adama söyleyeceği bir şeyi yoktu.'' Ama öyle değil de başlıklı kağıda yazılabilecek türden konularda kendisine başvuruluyorsa, resmiyet çerçevesi içerisinde elinden gelen her şeyi yapacaktı. Hem de iş sahibi ile arasında dostça ilişkiler varmışçasına, yani ona son derece nazik davranarak. Resmi bağlantılar kesilir kesilmez bütün öteki ilişkilerde kesiliveriyordu. Yaşamının görevle ilgili bölümünü kişiliğiyle ilgili olandan ayırma yeteneği uzun yıllar boyunca o denli gelişmiş, bu yanını öyle ustalıkla kullanır duruma gelmişti ki, Arada bir gönlünü eğlendirmek için görev ilişkileriyle senli benli davranışları mahsus birbirine karıştırdığı oluyordu. Kendisine böylesine garip bir özgürlük tanınmasının nedeni, gerektiği anda yalnızca görevle ilgili alışveriş yerinde bırakarak geri kalanı kesip atmak konusunda kendisine olan sonsuz güveniydi. Çevresiyle ilişkilerini yoluna yordamına uyarak, kolayca, kimseyi kırmadan yürütmekle kalmıyor, bu konuda büyük bir ustalık da gösteriyordu. Duruşma aralarında çayını içip sigarasını tüttürerek... Biraz siyasetten, biraz günlük işlerden, biraz kağıt oyunlarından, daha çok da atamalardan söz açtığı olurdu. Ama orkestrada kendi çalacağı parçayı diğer birinci kemanlardan tüm açık seçikliğiyle ayıran bir virtüöz havasıyla eve yorgun argın dönerdi. Karısıyla kızı bir yerlere gitmiş olurlardı ya da evlerinde birileri bulunurdu. Koleje giden oğlu, hocasının denetiminde ödevlerini günü gününe yeniden gözden geçirirdi. İvan İlyich'in keyfine diyecek yoktu. Öğle yemeğinden sonra konuk filan gelmemişse, bazen sözü çok edilen bir kitabı okumaya başlardı. Akşamleyin işinin başına geçerdi. Evrakları okur, verilen ifadeleri karşılaştırır, yasa kitaplarını inceleyerek ilgili maddeleri bulurdu. Bu çalışma gönül eğlendirici değilse bile can sıkıcı da değildi. Daha olmadı, kalkar wind oynamaya giderdi. Wind oynamadığı zamanlar yalnız başına oturmaktan ya da karısıyla konuşmaktan iyiydi çalışmak. İvanil için büyük zevki... Toplumun ileri gelenlerinden birkaç kişiyi çağırarak onlarla birlikte öğle yemeği yemekti. Onun bu öğle yemekleri de evlerinin konuk odaları nasıl birbirine benziyorsa, kendi düzeyindeki ailelerin öğle yemeklerinin aynısıydı. Bir gün evinde danslı bir akşam toplantısı bile düzenledi. Her şey kusursuz olmuş, çok da eğlenmişlerdi. Ne var ki sonradan pastalar, şekerlemeler yüzünden karısıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Praskovya Fyodorovna, Pastayı bir şekerciden almakta ısrar ederek bir sürü pasta getirmişti. Toplantıdan sonra pastalar kalıp şekerciye borçları 45 ruble tutunca kızılca kıyamet koptu. Praskovya Fyodorovna kocasına bunak, mıymıntı diyecek kadar ileri gitti. İvan İliç başını döverek öfkeyle, boşanmak, karısını bırakmak gibi laflar etti. Oysa ne güzel bir akşam geçirmişlerdi. Seçkin kişiler gelmiş, İvan İliç, ''Üzüntümü al benden'' derneğini kuran kadının kız kardeşi, Prenses Trofonova ile dans etmişti. Ivanili için görevinden duyduğu mutluluk, tek başına tattığı bencilce sevinçler, topluluk içindeki neşesi gösterişten başka bir şey değildi. Onun nasıl sevinci, rint masasında oyundan aldığı sevinçti. Her ne olursa olsun başından geçen can sıkıcı bir olaydan sonra karşısına oturaklı, ağırbaşlı bir arkadaş olarak düşüne düşüne oynadıkları ciddi bir oyuna başladı mı sıkıntıdan eser kalmazdı. Oyun dört kişiyle oynanır, hele bir de kağıt gelirse tadına doyum olmazdı. Yedek beşinci kişiyle oynamaktan zevk aldığını söylerse de dörtlünün hali başkaydı. Sonra da akşam yemeğine oturulur, birer bardak şarap içilirdi. Ufak bir kârla wind partisinden kalkınca... Büyük bir kar pek hoşuna gitmezdi, yaşamından çok memnun olarak uykuya yatardı. İşte böyle yuvarlanıp gidiyorlardı. Bulundukları arkadaş çevresi en seçkin kimselerden oluşmuştu. Evlerine önemli kişilerden de gelip giden oluyordu, gençlerden de. Erkek tanıdıkları konusunda İvan İlgiç olsun, karısı ya da kızı olsun aynı düşünceyi paylaşıyorlardı. Duvarlarında Japon işi tabaklar asılı konuk odasına türlü türlü övgülerle doluşan çapaçul akraba ve ahbaplardan söz birliği etmişçesine aynı zamanda yüz çevirip yakayı sıyırmayı bildiler. Çok geçmeden bu çapaçul tanıdıklarının gidiş gelişleri iyice kesildi. Golovinlere seçkin bir topluluk gelip gitmeye başladı. Gençler Lizanka'ya kuru yapıyorlardı. En sonunda Dimitri İvanoviç Petrişçev'in oğlu ve tek varisi olan sorgu yargıcı Petrişçev de evin genç kızıyla ilgilenmeye başladı. Hatta bir gün İvan ile karısı arasında bu konu görülüp konuşuldu. Acaba gençleri bir araba gezintisine mi göndermeliydi, yoksa evde bir temsil mi vermeliydi? Günlük olaylar böylece sürüp gidiyordu. Fazlaca değişen bir şey yoktu. Yaşamlarından memnundular. Hepsinin sağlığı yerindeydi. İvan Ilyich, arada bir ağzının tadının bozulduğunu, karnının sol yanında tuhaf bir rahatsızlık olduğunu söylüyorsa da, bunlar hastalık sayılmazdı. Ama terslik bu ya, Karnındaki rahatsızlık arttıkça arttı. Henüz bir ağrı haline gelmediyse bile, böğründe bir ağırlık hisseden İvanil için keyfi kaçmaya başladı. Bu keyifsizliği günden güne artıyor, bir süredir ailede kurulmuş olan karşılıklı anlayış ve huzur havası gitgide bozuluyordu. Bunun üzerine karı koca sık sık kavga etmeye başladılar. Evde ne dirlik kaldı ne düzen. Durumu başkalarından güçlükle saklıyorlardı. Bu kavgaların sonunda karı kocanın hırgürsüz geçirdikleri zaman adacıkları seyreldikçe seyreldi. Bu sefer Praskovya Fyodorovna kocasının çekilmez bir adam olduğunu söylemekte de hiç taaksız de değildi. Her şeyi büyütme alışkanlığıyla kocası gibi bir adamı 20 yıldır çekmek için ancak melek olmak gerektiğini ileri sürüyordu. Kavgaların hep Ivaniliç'ten çıktığı doğruydu. Hem de tam öğle yemeğine oturdukları sırada çorba içmeye başlarken patlak veriyordu anlaşmazlıklar. Ivaniliç Kâh tabaklardan birinin kırılması, kâh oğlunun masaya dirseklerini dayaması, kah kızının saç tuvaleti yüzünden hır çıkarıyordu. Üstelik hepsinden de Praskovya Fyodorovna'yı suçluyordu. Praskovya Fyodorovna, başlangıçta aynı biçimde karşılık vererek olmadık sözler söyledi. Ama baktı ki, kocası hep sofraya oturunca sağa sola çatıyor, bunun yemek yemekten ileri gelen bir hastalık olduğunu anlayarak biraz yatıştı. Hemen yemeğini bitirip sesini çıkartmadan sofradan kalkmaya başladı. Kocasının karşısında susmanın yüce bir davranış olduğuna inanan Praskov yapıyordur ona, hayatını zehir eden çekilmez bir adamla evlendiği için kendini acıyordu. Kendisini acıdıkça, hıncı da zamanla arttı. Hatta kocasının ölümünü bile dilemeye başladı. Ama geçimleri için gereken parayı düşününce bu dileğinden vazgeçti. Parasal bakımdan ona bağlı olması, ölümünden sonra bile ondan kurtulamayacağını anlaması, bu mutsuz kadını kocasına karşı daha çok kin duymaya yöneltiyor Kinini saklayıp dertlerini içine attıkça öfkesi birikiyordu Bir gün İvan gerçekten haksız olduğu böyle bir kavga sonunda İvan Illich, sinirlerinin çok bozuk olduğunu Ama bütün bunların rahatsızlığından ileri geldiğini söyledi Bunun üzerine karısı hastaysa kendisini tedavi ettirmesini Bunun içinde hemen ünlü bir doktora görünmesini salık verdi O da muayeneye gitti Her şey beklediği gibi çıktı Zaten bundan başkası da olamazdı Sıra beklemesi, doktorun mahkemedeyken kendisinin de takındığı, yapmacık tavırlar takınarak şurasını burasını vurup dinlemesi, yanıtı önceden hazır, hiç gereği olmayan sorular sorması, siz kendinizi bize bırakın, gerisini düşünmeyin dercesine çalım satması, ülkemizde kendinizi birilerinin eline bırakırsanız hakkınızda en iyisinin düşünüleceğinden kuşkunuz olmasın, tıpkı mahkemelerde onların yaptıklarının aynısıydı. Ivan Illich'in mahkemede sanıklar karşısında takındığı tavrı şimdi de ünlü doktor ona karşı takınıyordu. Doktor, şunlar şunlar sizde şöyle bir hastalığın olduğunu gösteriyor ama falanın falanın incelemesi bu durumu doğrulamazsa sizde falan hastalıkların bulunduğunu düşünmek gerekiyor, diyordu. Oysa Ivan Illich için asıl sorun hastalığın tehlikeli olup olmadığıydı. Ama doktor bu yersiz sorunun yanıtından hep kaçıyordu. Ona göre boş bir soruydu bu. Üstünde kafa yormaya bile değmezdi. Asıl sorun, bütün olasılıkları dikkate almaktaydı. Böbrek kayması mı, midesinde ülser mi vardı, yoksa kör bağırsak mı tıkanmıştı? İvan İlyiş de bu konuları inceden inceye gözden geçirerek, kör bağırsak tıkanması yönünde başarılı bir karara varan doktor, idrar tahlili sonunda eline yeni kanıtlar geçince durumu bir daha inceleyeceğini söyledi. İvan İlyiş de sanıkların suçluluk durumunu tıpkı böyle hem de binlerce kez başarılı bir biçimde karara bağlamıştı. Kendi sanığına cakayla, üstelik neşeli gözlerle bakan doktor da, aynı onun yaptığı gibi kesin kararını vermiş bulunuyordu. İvan Ilyich, doktorun kararından durumun hiç de iyi olmadığını, ama doktorun kendisi başta olmak üzere kimsenin buna aldırış etmediğini anladı. Bunu anlayınca büyük bir şaşkınlığa düşerek kendine acımaya, böyle önemli bir konuda ilgisiz kalan doktoruna kin duymaya başladı. Ama öfkelendiğini ona sezdirmeden ayağa kalktı. Masasının üzerine bizi tevücretini koydu. İçini çekerek, ''Biz hastalar mutlaka çok yersiz sorular sorarız.'' dedi. ''Benim hastalığım nasıl bir şey? Önemli mi, değil mi? Lütfen söyler misiniz?'' Doktor, gözlüğünün üzerinden tek gözüyle ona sert sert baktı. Sanki bu bakışıyla, ''Bak sanık.'' Size sorulan soruların sınırını zorlamaya kalkarsanız ben de sizi duruşma salonundan çıkarmak zorunda kalacağım demek istiyordu. Size uygun bulduğum kadarını söyledim. İleriki incelemeler bizi daha çok aydınlatacak. Doktor böyle söyleyerek Ivaniliç'i selamladı. Ivaniliç ağır ağır dışarı çıktı. İçinde büyük bir sıkıntıyla kıza bindi. Evine yollandı. Yol boyunca doktorun söylemiş olduğu sözleri bir bir hatırından geçiriyor. Anlamını pek bilmediği çetrefil bilimsel terimleri basit konuşma diline çevirerek hastalığını çıkarmaya çalışıyordu. Durumu kötü müydü, çok mu kötüydü, yoksa önemli bir şey yok muydu? Doktorun tavırlarına, konuşmalarına bakılırsa hiç de iç açıcı bir durumu yoktu. Sokaklarda ona her şey hüzünlü görünüyordu. Arabacılar, evler, gelip geçenler, dükkanlar, hepsi birden derin bir hüzne gömülmüş gibiydi. Böğründe bir an olsun kesilmeyen, sağır... İğne gibi batan ağrı, doktorun belirsiz sözleriyle birleşince bambaşka bir anlam kazanıyordu. İçine düşen yeni bir korkuyla İvan İliç ağrılarını dinlemeye başladı. Eve gelince olanı biteni karısına anlattı. Kadın kulak kesilmiş dinliyordu. Ama daha konuşmasının yarısında başında şapkasıyla kızı içeri girdi. Annesiyle bir yere gideceklerdi. Kız kendini zorlayarak babasının anlattığı can sıkıcı öyküyü dinlemek için sandalyeye ilişti. Ama biraz sonra dayanamayıp kalktı. Bunun üzerine karısı da dinlemekten vazgeçti. Eh, bu duruma çok sevindim. Bak, gör işte. İlaçlarını düzenli almayı ihmal etme. Reçeteni ver. Geresi eczaneye göndereyim. Karısı böyle diyerek giyinmek için odasına gitti. Henüz derin bir soluk bile alamayan İvan İlgiç, karısı çıkınca derin derin içini çekti. Ne diyelim? Belki de sandığım kadar korkulacak bir şey yok. İlaçlarını almaya, Doktorun söylediklerini eksiksiz yapmaya başladı. Ama idrar tahlilinden sonra doktorun ilk söyledikleri geçerliliğini yitirdi. Gerek tahlilde, gerekse bundan sonra yapılan incelemelerde bir takım değişiklikler, belki de anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İvan Illich bir türlü doktorla görüşemiyordu. Yapılanlar doktorun ona açıkladığı durumla taban tabana zıttı. Ya doktor bir şeyler daha eklemeyi unutmuş, ya yalan söylemiş, ya da ondan bazı şeyleri gizlemişti. O gene de söylenenleri aksatmadan yapıyor, İlk zamanlar bundan büyük bir rahatlık duyuyordu. Doktora muayene olalı beri, İvanil için başlıca uğraşı, sağlığını koruması için doktorun söylediklerini harfi harfine uygulamak, ilaçlarını almak ve bedenini günden güne kemiren ağrılarına kulak vermek olmuştu. Çevresindeki insanların hastalıkları, sağlık durumları, onun en çok ilgi duyduğu konular arasına girdi. Yanında birilerinin hastalığından, ölümünden, iyileşmesinden, Hele hele kendisininkine benzeyen bir hastalığından söz edilmeye görsün, hemen dikkat kesiliyor, heyecanını belli etmeden sorup soruşturuyor, onu kendi hastalığıyla kıyaslıyordu. Ama ağrıları bir türlü azalmak bilmiyordu. Gene de İvan İlyic, durumunun daha iyi olduğunu kendine telkin etmek için elinden ne gelirse yapıyordu. Herhangi bir şeyden heyecanlanmadığı sürece de kendisini aldatabilmesi kolaydı. Ama karısıyla kavga edecek olsa, görevinde bir başarısızlığa uğrasa, Vint oyununda eline kötü kağıt gelse, hastalığının sıkıntısı olanca ağırlığıyla hemen üzerine çöküyordu. Eskiden olsa bu başarısızlıklara dayanır, kötü günlerin geçip iyi günlerin geleceğine yönelik bir güvenle dişini sıkardı. Ama şimdi her türlü aksaklık elini kolunu bağlayıp onu umutsuzluğa sürüklüyordu. İşlerin böylesine ters gittiği zaman kendine, ''Yeni yeni başlamıştım, ilacın da ne güzel yararını görüyordum, nereden çıktı şu mendebur iş?'' diye söylenip duruyordu. Karşısına çıkan bu tersliklere, başının belası insanlara hırslanıp öfkeleniyor, üstelik bu öfkenin onu yiyip bitirdiğini biliyordu. Ama kendisini bundan kurtarmaya gücü yetmiyordu bir türlü. İnsanlara, çevresinde olup bitenlere kızdıkça hastalığının artacağını, bu yüzden hiçbir şeye aldırış etmemesi gerektiğini kabul ettiği halde, tam tersini yapıyordu. Huzurun, sağlığın kendisine çok iyi geldiğini bildiği için her yerde onu arıyor Huzurunu kaçıran en ufak olaydaysa zıvanadan çıkıyordu. Tıp kitapları okuması, başka doktorlara başvurması ise aslında ona en büyük kötülüğü yapmaktaydı. Günden güne kötüleşmesi öyle bilirsizce seyrediyordu ki, bir gün öncesiyle karşılaştırınca aradaki ufak fark kendi kendisini aldatmasına engel olmuyordu. Ama doktorlara gittiği zaman durumun kötüleştiğini, hem de yıldırım hızıyla kötüleştiğini düşünmeye başlıyordu. Bütün bunlara karşın, doktorların eşiğini aşındırmaktan geri kalmıyordu. O ay başka bir doktora gitti. O da birincisinin söylediğinin aynısını söyledi. Yalnız konuyu biraz değişik açıdan inceledi. İkinci ünlü doktorla konuşması, İvan İlliş'in kuşkularını, korkusunu artırmaktan başka bir işe yaramadı. Bu doktor, hastalığına büsbütün değişik bir tanı koyarak ona iyileşeceğini söyledi. Ama sorduğu sorularla, bir takım varsayımlarla adamcağızın kafasını iyice karıştırdı. Bu arada... İvan İliç'in danıştığı üçüncü bir hekim, onda başka bir hastalık bularak bir takım ilaçlar verdi. İvan Ilyich, bir hafta kadar bu ilaçları aldı. Ama bu sürenin sonunda ağrılarında bir hafifleme duymadığı, üstelik hem önceki doktorlara hem de sonuncusuna güvenini yitirdiği için daha büyük bir umutsuzluğa düştü. Bir gün tanıdığı bir kadın ona aziz resimleriyle tedavi yapılan bir yerden söz etti. İvan Ilyich, kadını can kulağıyla dinlediğini, Böyle bir şeyin olabileceğine inandığını neden sonra fark ederek büyük bir korkuya kapıldı. Kendi kendine şöyle söylüyordu. ''Ben manen böylesine zayıfladım mı? Olacak şey değil. Bırak bu saçmalıkları şimdi. Kendini kuruntuya kaptırmadan bir doktor seç de sıkı bir tedavi yolunu tut. Tamam, bu iş burada biter. Düşündüğüm gibi yapacağım. Kafamı fazla yormadan yaza kadar çok iyi tedavi olacağım. O zaman neyin nasıl olduğunu görürüz. Tereddüde yer yok artık.'' Bunları söylemek kolaysa da yapmak olan haksızdı. Bu arada ağrıları arttıkça artarak böğrüne saplandı kaldı. Çok da canını sıkıyordu üstelik. Ağzının tadı da iyice kaçmıştı. Ona ağzı çok kötü kokuyormuş gibi geliyordu. İştah azalmış kuvvetten düşmüştü. Artık kendisini kandırmak olan ağda kalmamıştı. Başına şimdiye de karşılaşmadığı, yepyeni, korkunç mu korkunç, çok önemli bir şeyin geldiğini anlıyordu. İşin kötüsü, Bunu yalnız o biliyordu. Çevresindekilerse ya anlamadıkları ya da anlamak istemedikleri için hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Ona en çok üzen de buydu işte. Ev halkı, özellikle karısıyla kızı her zamankinden daha sık gezintilere çıkarlarken bir türlü İvan İlgiç'i anlamıyorlar, asık suratlı ve titiz olması kendi kabahatiymiş gibi, için için ona kızıyorlardı. Her ne kadar bunu ona sezdirmemeye çalışıyorlarsa da, İvan İlyiş'in gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Evdekilere ayak bağı olduğunu, karısının hastalığına karşı değişmez bir tavır takınarak onun yaptıklarına, söylediklerine pek kulak asmadığını anlıyordu. İşte karısının ona nasıl davrandığına bir örnek. Praskovya Fyodorovna, ahbaplarına, ''Biliyor musunuz?'' diyordu. Bütün hastalar gibi İvan İlyiş de doktorların söylediklerini tamı tamına yapmaz. Bir gün damlalarını alır, izin verilen yemekleri yer, ''Zamanında yatar. Ama gözünü biraz ondan uzaklaştıracak olsan, bir de bakmışsın ilacını içmeyi unutmuş, mersin balığı yemiş. Yemesi yasaktı. Vint masası başında saatin birine kadar oturmuş.'' Canı sıkılan İvan İlgiç, ''Ne zaman gördün?'' diye bağırıyordu. ''Bir kere Piyotr İvanoviçler'de oynadım. Ne yapayım? Nasıl olsa ağrıdan uyuyamayacaktım. Her neyse, sen bu gidişle iyileşemezsin. Bizi de boşuna üzüyorsun.'' Praskovya Fyodorovna'nın, kocasının hastalığıyla ilgili olarak, gerek başkalarının yanında, gerekse yalnızken ona karşı takındığı tavrın özü, hastalığının da asıl kabahatin kendisine ait olduğu, salt karısına kötülük yapmak için başına bu hastalığı çıkardığı yolundaydı. İvan İlyic, karısının isteyerek öyle davranmadığını biliyordu. Ama bunu bilmek, ağrılarını dindirmezdi ki. İvan İlyic, adliyede de kendisine karşı tuhaf davranıldığını fark ediyor Ya da öyle sanıyordu. Ona hep çok geçmeden yeri boşalacak bir adam gözüyle bakıyorlarmış gibi geliyordu. Ya da arkadaşları, ummadığı bir zamanda başına gelen ve günden güne onu kemiren, kim bilir sonunda nerelere kadar götürecek korkunç derdini şaka konusu yaparak kuruntularıyla alay etmeye başlıyorlardı. Kıvraklığı, şakacılığı, ölçülü davranışlarıyla on yıl öncesinin İvanil içine andıran Şvars, hepsinden daha çok damarına basıyordu. Arkadaşları geliyorlar, Oyun oynamak için masaya oturuyorlardı. Gıcır gıcır kağıtlar dağıtılıyor, karolar karoların yanına konuluyordu. Elinde tam yedi karo oluyordu. Partneriyle birlikte oyunu açıyor, sonra iki karoya yükseltiyordu. Daha ne isterdi? Şilem diyebileceği için sevinmesi, hop oturup hop kalkması gerekmez mi? Ama hayır. Birden böğründeki ince sızıyı, ağzındaki tatsızlığı hissediyor, şilem dediğine de diyeceğine de bin pişman oluyordu. Başını kaldırıp oyun ortağı Mihail Mihayloviç'e bakıyordu. Arkadaş canlılığıyla elini masaya vuran ortağı, kazançlarını kendisi almamak inceliğini göstererek pulları toplama zevkini Ivanilîç'e bırakıyor, kolunu fazla ileri uzatmak zahmetine girmemesi için pulları Ivanilîç'in önüne doğru itiyordu. Ivanilîç, yoksa elimi ileri uzatamayacak kadar kuvvetten düştüğümü mü sanıyor diye düşünüyordu. Böyle düşünürken hangi kağıdın koz olduğunu unutarak gereksiz yere koz istiyor Ve üç içeri giriyordu. Hepsinden korkuncu da, Mihail Mihailovic'in çok üzüldüğünü gördüğü halde, kendisinin buna pek aldırmamasıydı. Niçin aldırmadığını düşünmekse, onu öldürüyordu. İvanilic'in kötüleştiğini gören arkadaşları, ''Yoruldunuzsa bırakalım, siz biraz dinlenin.'' diyorlardı. Yorulmak mı? Hayır, hiç yorulmamıştı. Partiyi tamamlamaları gerekirdi. Herkesin suratı bir karışa sıktı. Kimseden çıt çıkmıyordu. İvan İlyic, arkadaşlarının suratsızlığına kendisinin neden olduğunu hissediyor ama onları neşelendirmek içinden gelmiyordu. Birlikte akşam yemeğini yedikten sonra herkes evine dağılıyordu. Yalnız kalan İvan İlyic, yaşamının zehirlendiğini, üstelik şimdi de başkalarınınkini zehirlemeye başladığını, bunun da azalacağı yerde günden güne çoğalarak bütün benliğini sardığını anlıyordu. Bu düşüncelerle, böğründeki ağrı ve içindeki korkuyla yatağa yatmak, çoğu zaman ağrıdan gözünü kırpmamak demekti. Ama sabahleyin gene kalkmak, giyinmek, mahkemeye gitmek, yazıp çizmek, konuşmak gerekiyordu. Eğer gitmeyip evde kalırsa, her biri başlı başına birer ıstırap kaynağı olan 24 saatini evde geçirmek zorundaydı. Hem de kendisini anlayıp yakınlık gösterecek bir kişi bile bulamadan, ölümün eşiğinde tek başına yaşayarak. Böylece iki ay daha geçti. Yılbaşından önce bir gün kaynaçıka geldi evlerine. O sırada İvan İliç mahkemedeydi. Praskovya Fyodorovna ise alışverişe çıkmıştı. İvaniliç eve döndüğünde, sıcakkanlı bir adam olan Kaynı'nı çalışma odasında valizlerini açarken buldu. O içeri girerken Kaynı gözlerini dikmiş, konuşmadan ona bakıyordu. İvaniliç bu bakıştan her şeyi anladı. Hatta Kaynı, ah çekmek için ağzını açmış ama sonra kendini zor tutmuştu. Onun bu hareketleri, anladığı şeyi daha da pekiştirdi. ''Nasıl? Değişmiş miyim yoksa?'' diye sordu. ''Evet, var bir değişiklik.'' Bunun üzerine İvan kaynının dış görünüşü hakkında ne kadar zorlarsa zorlasın, kaynı hep susmakta ısrar etti. Praskovya Fyodorovna gelince de onun yanına gitti. İvan Ilyich, odaya kapanıp kapıyı arkadan kilitledi. Aynanın karşısına geçerek kendisine bir karşıdan, bir yandan uzun uzun baktı. Karısıyla çektirdikleri resmi aynadaki görüntüsüyle karşılaştırdı. Arada büyük bir değişiklik vardı.'' Sonra kollarını dirseklerine kadar sıvıyarak kollarına baktı. Tekrar yenini aşağıya indirdi. Divana oturup kara düşüncelere daldı. Kendi kendine ''Bırak bu düşünceleri'' diyerek ayağı fırladı. Masaya yaklaştı. Orada bir dosyayı açıp okumaya başladığıysa da yapamadı. Kapıyı açarak salona çıktı. Konuk odasının kapısı kapalıydı. Ayak uçlarına basarak kapıya yaklaştı. Dinlemeye başladı. ''Praskovya Fyodorovna'' ''Hadi canım sende, büyütüyorsun'' diyordu. Ne büyütmesi? Sen farkında değilsin. Adamın ölüp gittiği bakışlarından belli. Feri kaçmış gözlerinin. Nesi var kocanın? Kimse bilmiyor. Nikolayev, ikinci doktor, bir şey dediydi ama aklında kalmadı. Oysa Leşcetiski, ünlü doktor, bambaşka şeyler söylemişti. Ivanil'ç kapıdan uzaklaşarak odasına doğru gitti. Yatağına yatıp düşünmeye başladı. Böbreğim kaymış. ''Evet, böbreğim kaymış.'' Doktorların söylediklerini bir bir anımsadı. Böbreğinin biri yerinden koparak kaymıştı. Halinde bu böbreği yakalayıp durdurmaya, yerine yerleştirmeye çalışıyordu. Hani bunu yapmak böyle uzun boylu bir de işte değildi. Hele ben bir Piotr İvonovic'e gideyim de, diye düşündü. Yakın arkadaşı olan Piotr İvonovic'in iyi bir doktor arkadaşı vardı. İvan İllit çıngırağı çaldı. Arabayı koşmalarını söyledikten sonra hazırlanmaya başladı. Karısı, yüzünde keder izleri, sesinde başka zaman görülmeyen bir tatlılıkla, ''Nereye Can?'' Ivan'ın Fransızca söylenişi.'' diye seslendi. Karısının sesindeki bu alışılmadık yumuşaklık onu çileden çıkardı. Yüzünü ekşiterek baktı. ''Pyotr İvanoviç'e uğrayacağım.'' Doktor bir arkadaşı olan dostunun evine gitti. Onunla birlikte de doktora. Adamı yerinde buldular. Uzun uzun konuştular. Doktor, kendi düşüncesine göre... Hastanın bedeninde olan biteni bir kere anatomik, bir kere de fizyolojik açıdan inceleyince her şeyi anladı. Kör bağırsağında bir şey, ufacık bir şey vardı. Ama iyileştirilmesi mümkündü. Organlarından birinin gücünü azaltıp ötekininkini artırdın mı, bedeni makine gibi tıkır tıkır işlemeye başlayacaktı. İvan İliç yemeğe biraz geç geldi. Yemekte çok neşeliydi. Durmadan konuştu. Canı bir türlü çalışmak istemiyordu. En sonunda odasına çekilerek hemen işlerinin başına oturdu. Dosyaları okuyor, yazıp çiziyor ama geriye bıraktığı ve çalışmasının sonunda ilgileneceği önemli bir konunun onu beklediği bir an olsun aklından çıkmıyordu. Çalışmasını bitirince bu önemli konunun kör bağırsağıyla ilgili düşünceler olduğunu anımsadı. Yakasını bu korkunç düşüncelere kaptırmadan salona çay içmeye gitti. Orada konuklar vardı. Konuşuyorlar, piyano çalıyorlar, şarkı söylüyorlardı. Kızlarına kur yapan genç sorgu yargıcı da oradaydı. Praskovya Fyodorovna'ya bakılırsa, Ivan Ilyich o akşamı herkesten daha neşeli geçirmişti. Ama kendisine sorarsanız, kör bağırsağıyla ilgili düşünceleri bir an olsun bırakmamıştı yakasını. Saat on konuklardan izin alarak odasına çekildi. Hastalığından beri çalışma odasının yanındaki bölmede yalnız başına yatıyordu. Odasına girince soyundu. Eline Zola'nın bir romanını aldı. Ama bir türlü kendini okumaya veremiyordu. Hayalindeki kör bağırsağını isteğine uygun biçimde düzeltti. Bütün organları görevlerini düzenli bir biçimde yaparak tıkır tıkır çalışmaya başladılar. Kendi kendine, olacağı zaten buydu, sadece doğaya biraz yardım etmek gerek diye düşünüyordu. Bu sırada ilacını anımsadı. İlacın etkisini, ağrıyı nasıl yavaş yavaş kestiğini dinlemeye koyuldu. İlacımı akşamdan almalı, zararlı şeylerden korunmalıyım. Daha şimdiden iyileştiğimi hem de epey iyileştiğimi hissediyorum. Böyle düşünerek böğrünü yokladı. Dokununca ağrımıyordu. Hiçbir şey duymuyorum. Gerçekten daha iyiyim şimdi. Mumu söndürüp yan yattı. Kör bağırsağı düzeliyordu. Hiçbir aksaklık yoktu. Ama o pek iyi bildiği, derinden gelen, inatçı, sinsi, kund rahatsız edici ağrıyı hissetmeye başladı ansızın. Ağzında gene o berbat tatsızlık. Yüreği cız etti. Zihni karıştı. Aman tanrım. Aman, gene başladı, gene, bitmeyecek bu, hiç bitmeyecek. Birdenbire durumunu başka bir açıdan görmeye başladı. Kör bağırsakmış, böbrekmiş, ne kör bağırsak umurumda ne de böbrek, benim yaşamım söz konusu burada. Ölmek ya da yaşamak, sağlamdım. Ama sona eriyor işte. Bu gidişi durdurabiliyor muyum? Hayır, öyleyse ne diye kendi kendimi kandırıyorum? Ölmekte olduğum benden başka kimsenin gözünden kaçıyor mu? Ölümüm şurada gün, hafta, belki de an sorunu. Demin ortalık aydınlıktı, şu anda karanlık. Şimdi buradayım, birazdan oraya gideceğim. Ama nereye? Birden Birdenbire örperdi, soluğu kesildi. Yalnız yüreğinin vuruşlarını hissediyordu. ''Ben yok olursam ne çıkar?'' ''Hiçbir şey.'' ''Peki burada olmazsam nereye gideceğim?'' ''Ölüm.'' ''Ölüm mü bu yoksa?'' ''Hayır istemiyorum.'' Yatağından fırlayarak Mumu yakmak istedi. Titriyen elleriyle sağa solu yoklarken Mumu şamdanla birlikte yere devirdi. Kendisi de gerisin geriye yastığın üzerine yıkıldı. Gözleri açık, yattığı yerden karanlığa bakıyordu. Hiçbir şeyin önemi yok. Ölüm, evet ölüm. İçeridekilerin hiçbiri bilmiyor. Bilmek istemiyor. Acıyorlar, keyif sürüyorlar. Uzaktan, kapalı kapıların ötesinden şen şakrak kahkahalar, şarkı sesleri geliyordu. Dünya umurlarında değil. Ama bir gün onlar da ölecekler. Bugün ben, yarın onlar. Bundan kurtuluş yok. Oturmuş eğleniyorlar. Hayvanlar. Öfkeden boğulacak gibiydi. Duyduğu üzüntüye, çektiği acılara dayanamıyordu. Bu korku, herkesin bu korkuyu duyması olacak şey değil. Diye söylendi ve yataktan kalktı. Doğru yapmıyorum. Sakinleşmeliyim. Her şeyi ta başından bir kez daha düşünmeliyim. Düşünmeye başladı. Evet. Hastalığın başlangıcı. Böğrüme vurdu. Önemli bir şey değil gibiydi. Üzerinden günler geçti. Başlangıçta biraz sızlıyordu. Sonra ağrı fazlalaştı. Sonra doktorlar ortaya çıktı. Umutsuzluk... Hüzüntü. Gene doktorlar. Derken adım adım uçurumun kenarına geldim. Güçten düştüm. Bir deri bir kemik kaldım. Gözlerimin feri kaçtı. İşte ölüm gelip çattı. Ben hala kör bağırsağımı düşünüyorum. Kör bağırsağı nasıl düzelsek diye yollar arıyorum. Oysa ölüm karşımda. Yoksa ölüm mü? Yeniden korku sardı benliğini. Boğulacak gibiydi. Eğilerek kibrit aramaya başladı. Bir dirseğini komodine dayadı. Komodin eğilmesine engel oluyor, kolunu acıtıyordu. Öfkelenerek hızlıca bastı ve komodini devirdi. Kendisi de ölümün hemen gelmesini bekleyerek umutsuzluk içinde soluk soluğa yatağa düştü. O sırada konuklar evlerine gidiyorlardı. Praskovya Fyodorovna onları uğurlarken gürültü duyarak içeri girdi. Ne oldu? Hiç. Komodini devirdim de. Kadın dışarı çıktı. Mum getirdi. İvan ilgeç bir kilometre koşmuş gibi derinden, sık sık soluk alıyor, Durgun gözlerini karısına dikmiş bakıyordu. Ne oldu can? Hiç. Düşürdüm de. Ne desem boş. Zaten anlamaz ki, diye düşündü. Karısı gerçekten de anlamamıştı. Mumu yerden aldı, yaktı. İvedilikle dışarı çıktı. Bir bayan konuğunu geçirecekti. Döndüğü zaman, İvan İlhiç hep öyle, arka üstü, tabana bakarak yatıyordu. ''Sana ne oluyor? Yoksa kötüleştin mi?'' ''Evet.'' Kadın başını sallayarak yanına oturdu. ''Beni dinlecan. Bana kalırsa, leşe eve çağıralım.'' ''Ne dersin?'' ''Bu, ünlü doktoru çağırıp parayı esirgememek demekti. İvan İlhiç, zehir gibi bir gülümsemeyle...'' ''Hayır, istemez.'' dedi. Kadın biraz daha oturdu. Sonra yaklaşıp alnından öptü. İvan İliç, karısı onu öperken bütün benliğiyle ondan iğreniyor, onu itmemek için kendini zor tutuyordu. ''Hadi, hoşça kal. Uyursun inşallah.'' ''Bilmem artık.'' İvan İliç, ölmekte olduğunu görüyor, büyük bir umutsuzluk içinde çırpınıyordu. Ölmekte olduğuna, Ta derinden inanmakla birlikte buna alışmak şöyle dursun, ölümün nasıl bir şey olduğunu anlamıyor, anlamak istemiyordu. Kizveter'in mantık kitabındaki şu akıl yürütmeyi anımsadı. Gaius bir insandır. İnsanlar ölümlü olduklarına göre, Gaius da ölümlüdür. Ama Gaius için doğruydu bu. Kendisine gelince durum değişiyordu. Gaius bir insandı. Hem de sıradan bir insandı. Sıradan biri için sonucun böyle olması doğaldı. Kendisi ise ne bir Gaius'tu ne de sıradan bir insan. Öteki insanlardan ayrı bambaşka biriydi. Annesiyle, babasıyla, Mitya ve Volodya'sıyla, oyuncak hayvanları, öbür oyuncaklarıyla, arabacısıyla, dadısıyla, mürebbiye Katenya'sıyla, çocukluğunun, ergenliğinin, gençliğinin sevinçleri, anaları, heyecanlarıyla, Vanya'ydı o. Ivan'ın küçüklük adı. Gaius, Vanya'nın o kadar çok sevdiği çizgili meşin topunun kokusunu bilir miydi? Gaius, onun gibi annesinin elini öper miydi? Gaius'un annesinin ipek entaresi de onun annesinin gibi tatlı hışırdar mıydı? Hukuk okulunda böbrek yüzünden baş kaldıran Gaius muydu? Vanya gibi o da aşık olmuş muydu? Onun gibi duruşma yürütebilir miydi? Gaius gerçekten ölümlüdür. Onun ölmesi için bir neden yok. Ama ben Vanya, İvanilgiç... ''Başka biriyim. Bütün duygularımla, düşüncelerimle, herkesten ayrıyım. Benim ölmek zorunda olmam akıl almayacak bir şey. Çok korkunç bir şey olur bu. İvanil için aklından geçen bunlardı. Benim de Gaius gibi ölmem gerekseydi bunu bilirdim. İçimden bir şey böyle olacağını bana önceden söylerdi. Ama hiç de böyle olmadı. Ne ben ne de arkadaşlarım başımıza Gaiusunki gibi bir şey geleceğini tahmin edebildik.'' Oysa şimdi durum değişti. Olmaz böyle şey. Olamaz diyorum ama oluyor işte. Nasıl bir şey bu? Derinliğine nasıl inmeli? Ölüm düşüncesini bir türlü anlayamıyor, bu saçma sapan, marazlı düşünceleri kendinden uzaklaştırarak yerine doğru ve sağlam alanlarını koymak istiyordu. Ama aynı düşünceler, hem de düşünce olmaktan sıyrılıp bir gerçek olarak gene gelip karşısına dikiliyordu. Bunun üzerine, bu düşüncenin yerine başka düşünceleri çağırarak onlardan destek bulmaya çalışıyordu. Ölüm düşüncesini perdeleyen eski düşünme biçimine dönüyordu. İşin tuhafı, önceleri ölüm düşüncesini perdeleyen, gizleyen, yok eden düşünceler şimdi aynı etkileri göstermiyordu. Son zamanda, İvan İlgiç'in bütün işi, ona ölümü unutturacak oyalanma yolları aramak olmuştu. Bazen kendi kendine, işimle uğraşayım, eskiden bütün yaşamımı o doldururdu. Diyor, bütün kaygılarını bir yana bırakıp mahkemeye gidiyordu. Orada arkadaşları ile konuşmaya dalıyor, öteden biri yaptığı gibi, insanlara aldırış etmeyen, düşünceli bakışlarla duruşma salonunu dolduran kalabalığı süzüyordu. Sonra, zayıflayan ellerini meşe koltuğun kenarlarına dayayarak alışılmış bir hareketle arkadaşına doğru eğiliyor, dosyayı önüne çekip onunla fısıldaşıyor, sonra birdenbire gözlerini kaldırıp koltuğunda dikilerek bilinen sözleri söylüyor, duruşma başlıyordu. Ama tam duruşmanın ortasında, böğründeki ağrı, davanın nasıl gittiğini aldırmadan sinsi, kemirici işine başlıyordu. İvan İliç hem kendini dinliyor, hem de ölüm düşüncesini kafasından kovmaya çalışıyordu. Ama işte ağrı sürüp gitmekteydi. Taş kesilen İvan İliç'in gözlerinin ışığı sönmüştü. Kendi kendine, ''Tek gerçek o mu?'' diye soruyordu. O zaman, arkadaşlarıyla küçük memurlar, onun gibi yetenekli, Dikkatli bir yargıcın nasıl olup da şaşırdığını, Yanlış yaptığını ağızları bir karış açık, Üzülerek görüyorlardı. İban İlyich, silkinerek kendisini toparlamaya çalışıyor, Duruşmayı zar zor sonuna kadar götürüyordu. Sonra, artık mahkemedeki çalışmasının bile, Gizlemek istediği şeyi ondan gizlemediğini, Mahkemedeki çalışmasıyla eskisi gibi, Ondan kurtulamayacağını anlayarak, Üzüntüyle evine dönüyordu. İşin en kötüsü ise, O, İvan bir şey yapması için değil, gözlerini ona dikip bakması, ona baktıkça da eli kolu bağlı, acılar içinde kıvranması için kendine çektikçe çekiyor, onunla oynuyordu. Bu zor durumdan kurtulunca İvan Ilyich başka avuntular, başka kaçamaklar arıyordu. Ama kısa bir süre onu kurtarır gibi olduktan sonra bunlar da bütün bütüne ortadan kalkmasalar bile işe yaramaz hale geliyorlardı. Ölüm düşüncesi, karşısına konan hiçbir engeli tanımıyormuş gibi hepsinin üstesinden gelip karşısına dikiliyordu. Diyelim, son günlerde sık sık olduğu gibi, kendi eliyle döşediği oturma odasına girerken, cilalı masanın kıyısındaki bir çizik gözüne ilişiverdi. Döşenmesi için yaşamını verdiği bu odada, anımsadıkça içi burkularak güler, çünkü hastalığının, düşerken böğrünün bu masanın köşesine çarpması sonunda başladığını çok iyi bilmektedir. Böyle şeyler olmamalıydı. İvan çizgin neden meydana gelmiş olabileceğini araştırıp bulurdu. Albümün tunç süsünün kalkık kenarı yapmış olabilirdi bunu. Özene bezene düzenlediği pahalı albümü eline alınca, kızının ve arkadaşlarının savrukluğuna canı sıkılırdı. Resimlerin kimisi yırtılmış, kimisi ters konulmuştu. İvan resimleri yeniden düzene sokar, süsün kalkık kenarını düzeltirdi. Sonra aklına bütün albümleri oradan kaldırıp başka bir yere, diyelim çiçeklerin yanına koymak gelirdi. Bunun üzerine uşağı çağırır, onun seslendiğini işiten karısı ya da kızı yardıma gelirdi. Ama onun fikrini beğenmezler, karşı çıkarlardı. O da kızar, bağırıp çağırırdı. Ama bütün bunlar iyiydi. Çünkü İvan İlgiç onu unutmuş olurdu. O artık gözünün önüne gelmezdi. Ama eşyaların yerini değiştirmeye kalkışınca hemen karısı araya girer, ''Bırak canım, uşaklar yapsınlar. Sonra gene bir yerini incitirsin.'' derdi. İşte o, engelleri aşıp birden gözünün önünden geçerdi. Onu, bir an için görür gibi olurdu. Onun geçip gittiğini, bir daha gelmeyeceğini umar, ama bir de böğründeki ağrıyı dinleyince, orada aynı şeyin sızlayıp durduğunu anlardı. Onu, kafasından atamayacaktı. Çiçeklerin arkasından bakıp bakıp sırıtıyordu. Bütün çabaları boştu. Doğru mu benim şurada şu eşyalar uğruna yaşamımı harcadığım? Olacak şey değil. Korkunç. Korkunç olduğu kadar anlamsız. Olamaz. Olamaz. Ama gerçek bu işte. Odasına çekilip yatağına uzanır, yeniden onunla baş başa kalırdı. Göz göze gelirlerdi. Ama onunla yapacak bir şeyi yoktu. Yalnızca bakıp bakıp korkudan buz kesilirdi. Nasıl olduysa oldu ama bunun nasıl olduğunu kimse söyleyemez çünkü her şey adım adım farkına varılamadan ortaya çıktı. Hastalığın üçüncü ayında İvan İlgeç'in karısı, oğlu, hizmetçiler, uşaklar, ahbaplar, doktorlar en başta da kendisi onun artık başkalarını yalnız bir bakımdan ilgilendirdiğini anladılar. Şimdi en önemli sorun Onun makamını hemen boşaltıp boşaltmayacağı, çevresindekileri varlığından tedirgin olmaktan, kendisini de çektiği acılardan ne zaman kurtaracağıydı. Geceleri gittikçe daha az uyuyordu. Önceleri afyon veriyorlardı. Daha sonra morfin iğnelerine başladılar. Acıları gene de dinmek bilmiyordu. Yarı uykuluyken duyduğu sıkıntılı bir ağırlık başlangıçta yeni bir durum olarak içini rahatlatmıştı. Ama sonraları ağrı kadar, hatta ondan daha çok canını sıkmaya başladı. Doktorun tavsiyesine uyarak Ivan İlgiç'e özel yemekler pişiriyorlardı. Bunlar da gitgide tatsızlaşıyor, günden güne tiksindirici oluyordu. Abdese çıkması için özel düzenekler yapılmıştı. Gene de her seferinde bir sürü azap çekiyordu. Pislikten, utanç verici durumundan, Kokudan, bu iş olurken yanında başkasının da bulunmasından dolayı içi içini yiyordu. Neyse ki bu en pis işte, talih İvanil için yüzüne gülmüştü. Ona mutfak uşağı Gerasim yardım ediyordu. Gerasim, kent yemekleriyle semirmiş, eli yüzü düzgün, temiz bir köy delikanlısıydı. Aydınlık yüzü her zaman gülerdi. Tertemiz Rus köylüsü kılığıyla bu pis işi yapması, önce İvanil için çok tuhafına gitti. Bir keresinde, Oturaktan kalkıp kendinde pantolonunu çekecek güç bulamayınca oracıkta yumuşak bir koltuğa yığılı verdi. Korku dolu gözlerini zayıflıktan kadidi çıkmış çıplak kalçalarından ayıramıyor, öylece duruyordu. O sırada içeriye ağır ama güçlü adımlarla geresin girdi. Ayağında kalın çizmeler, üzerinde keten bezinden bir önlük ve temiz basma bir mintan vardı. Mintanının yenlerini sıvadığı için genç sağlam kolları açığa çıkmıştı. İçeri girerken çizmelerinin hoş katran kokusunu ve taze kış havasını da birlikte getirdi. Gerasim, Ivaniliç'e bakmadan, besbelli hastayı incitmemek için yüzündeki yaşama sevincini gizlemeye çalışarak odaya yaklaştı. Ivaniliç zayıf bir sesle ona "Gerasim" diye seslendi. Gerasim bir yanlışlık yapmış olmaktan korkarak birden irkildi. Sakalları yeni çıkmaya başlamış Genç, körpe, güleç, saf yüzünü hızlı bir hareketle hastaya döndürdü. Bir şey mi buyurdunuz efendim? Belki iğreniyorsundur oğlum. Ne yapayım? Kusura bakma. Hiç iğrenilir mi? Ne yapalım? Hastasınız. Böyle diyerek becerikli, güçlü elleriyle alıştığı işi bitirdikten sonra sessiz adımlarla dışarı çıktı. Beş dakika sonra aynı sessiz yürüyüşle geri döndü. İvan hep koltukta oturuyordu. Uşak temizleyip ikadığı o yerine koyunca ''Gerasim'' dedi. ''Ne olur, şuraya gel de bana yardım et.'' Gerasim yaklaştı. ''Kaldır beni, yalnız kalkamıyorum.'' Dimitri'yi dışarı göndermemeliydim. Gerasim yanına geldi. Tıpkı yürüyüşündeki kendine güvenle onu kucaklayıp becerikli, yumuşak bir hareketle kaldırdı, böylece tuttu. Bir eliyle de pantolonunu yukarı çekip tekrar oturtmak istiyordu. Ama İvan İliç ona kendisini divana kadar götürmesini söyledi. Gerasim, sanki kollarında tüy taşıyormuş gibi, onu incitmeden divana götürüp oturttu. ''Sağ ol oğlum, çok beceriklisin. Bu işleri ne kadar kolay yapıyorsun.'' Gerasim, yeniden gülümseyerek dışarı çıkmak istedi. İvan İliç kendisini bu çocuğun yanında çok rahat hissettiği için, onu bir türlü bırakmak istemiyordu. ''Bak oğlum, şu sandalyeyi çekiver lütfen.'' Hayır, onu değil, ötekini. Şöyle ayaklarımın altına koyuver. Ayaklarım yüksekte olunca rahatlıyorum. Gerasim, sandalyeyi alarak hiç gürültü çıkarmadan yere bıraktı. Hastanın ayaklarını bunun üstüne koydu. İvan İlgiç, Gerasim ayaklarını yükseğe kaldırınca biraz rahatladığını hissetti. Heh, bak ne kadar iyi oldu. Şu yastığı da ayaklarımın altına koy bari. Gerasim bunu da yaptı. Ayaklarını bir daha kaldırıp altına yastık koydu. Gerasim ayaklarını kaldırınca İhvan İlgiç daha da rahatlamış gibiydi. Gerasim ayaklarını yastığın üzerine bırakınca yeniden kötüleşir gibi oldu. Gerasim, şu anda işim var mı? Kentlilerden beyefendilerle nasıl konuşulacağını öğrenen Gerasim, hayır efendim, dedi. Yapılacak başka ne işin kaldı? Daha ne işim kalacak? Hepsini yaptım. Yalnız yarına odun kıracağım. O kadar. Öyleyse ayağlarımı biraz yukarıda tut. Olmaz mı? Niçin olmasın? Tutarım. Gerasim hastanın ayaklarını kaldırdı. İvan İlliş, bu durumda ağrılarını hiç duymuyor gibiydi. Odun işi ne olacak? Siz hiç merak etmeyin. Onu da yetiştiririz. İvan Gerasim'e sandalyeye oturarak ayaklarını tutmasını söyledi. Onunla konuşmaya başladı. İşin tuhafı, Gerasim ayaklarını yukarıda tutarken kendisini çok iyi hissediyordu. İvan İliç, o günden sonra Gerasim'i arada bir yanına çağırıp oturtmaya başladı. O sırada onunla konuşmaktan da zevk alıyordu. Gerasim bunu, zorluk çekmeden, istekle, büyük bir sadelikle yapıyordu. Başkalarının canlılığı, sağlamlığı, dinçliği, gücü, İvan İliç'i incittiği halde, yalnız Gerasim'in kuvveti ve dinçliği zoruna gitmiyor, üstelik onu yatıştırıyordu. İbanil Yeçi en çok üzen, herkesin yalan söylemesiydi. Sanki ölmek üzere değilmiş de, yalnızca hastaymış, sinirlenmez, tedavi görürse her şey düzelecekmiş gibi bir tavır takınıyorlardı. Oysa neden ne uğraşırlarsa uğraşsınlar, durumun düzelmeyeceğini, üstelik ağrılarının artıp öleceğini adı gibi biliyordu. İşte herkes gibi onun da bildiği bu gerçeği örtbas ederek, gözüne baka baka yalan söylemeleri, Ayrıca bu yalana katılması için onu da zorlamaları onu kahrediyordu. Ölmek üzereyken çevresini saran bu yalanlar ne kadar aşağılıktı. Ölüm gibi korkunç, görkemli bir olayı günlük ziyaretler, ev eşyaları, yemek için alınan mersin balığı türünden olağan şeylere indirgemeleri İvan İliç'e büyük bir azap veriyordu. İşin tuhafı, onlar böyle gözüne baka baka yalan söylerken kim bilir kaç kez, bırakın artık şu yalanları. Ölmek üzere olduğumu siz de biliyorsunuz bende. Hiç olmazsa yalan söylemeyin diye bağıracak olmuş ama hiçbir zaman kendinde bu gücü bulamamıştı. Korkunç, feci bir şey olan ölüme çevresindekiler herhangi tatsız bir şey, hatta yakışıksız bir davranış gözüyle bakıyorlardı. Kalabalık bir salona girerken pis kokular saçan bir adammış gibi tavır takınıyorlardı ona karşı. Bütün bunları yaptıran da, İvan İlgiç'in hayatı boyunca sıkı sıkıya uyduğu nezaket kurallarıydı. Ona kimse acımıyordu. Çünkü durumunu anlamak isteyen tek bir Tanrı'nın kulu yoktu. Yalnızca Gerasim her şeyi anlıyor, ona acıyordu. Bu yüzden İvan İlgiç, yalnız Gerasim'le baş başa kaldığı zamanlar kendini iyi hissediyordu. Gerasim, sabahlara kadar uyumadan yanında kalır da bacaklarını tutarsa acıları diner gibi oluyordu. ''Siz merak etmeyin beyefendi, ben sonra uyurum.'' Diyordu Gerasim. Bazen de birden bire senli benli konuşmaya başlıyordu. Keşke hiç hasta olmasaydın. Yoksa sana hizmet etmekten kaçınır mıyım? Yalan söylemeyen tek kişi Gerasimdir. İşin aslını yalnız onun anladığı, gizlemeye gerek görmeden eriyip giden efendisine açıkça acıdığı ortadaydı. Hatta bir keresinde Ivanillych onu yatmaya gönderdiği sırada, hepimiz ölüp gideceğiz. Ne diye yardım etmekten yüksünelim? deyivermişti. Gerasim, bu sözlerle, ölmekte olan birine yardımdan kaçınmadığını, bir gün o da ölürken birinin ona yardım edeceğini söylemek istiyordu. Bu yalanlardan başka ya da bu yalanların sonucu olarak İvan İlgiş'i üzen bir şey de, kimsenin ona, onun istediği gibi acımamasıydı. Çektiği uzun ıstırap dönemlerinden sonra öyle anlar oluyordu ki, bunu kendi kendine bile açıklamaktan utanıyordu. Biri ona acısın, Hem de hasta bir çocuğa acır gibi acısını istiyordu. Çocuklar gibi sevilip avutulmayı, okşanmayı, birilerinin başında oturup ona ağlamasını istiyordu. Yaşını başına almış, önemli bir yargıca böyle şeylerin yapılamayacağını bile bile istiyordu bunu. Gerasim'le yakınlığı ona az da olsa bu merhameti sağladığı için onun yanında avunabiliyordu. Evet, İvan İlyich ağlamak, okşanmak ve başında ağlayanları görmek istiyordu. Ama onu yoklamaya gelen arkadaşı, Mahkeme üyesi Şabak'a ağlayıp içine dökeceği yerde somurtuyor, sert, haşim bir tavır takınarak, sözü yargıtaya gönderilen bir karara getirip görüşünü şiddetle savunmaya başlıyordu. İvan İliç'in son günlerini en çok içindeki ve çevresindeki bu yalan zehirliyordu. Sabah olmuştu, evet sabah olmuştu. Zira Gerasim gitmiş, yerine gelen uşak Pyotr, mumları söndürüp perdiyi açtıktan sonra gürültü etmemeye çalışarak yavaşça ortalığı toplamaya başlamıştı. Sabah mıydı, akşam mıydı, cuma mıydı, pazar mıydı, hangi gün, hangi vakit olursa olsun, ne fark ederdi ki? Bir dakikacık dinmeyen öldürücü ağrılar, umutsuzca süren, gene de sönmemiş yaşama isteği, biricik gerçek olan, şu gittikçe yaklaşan korkunç, iğrenç ölüm ve çevresini saran yalan, bu durumda haftanın, günün, vaktin değeri mi olurdu? Çayınızı getireyim mi efendim? İvan İliç, uşak düzeni sürdürmek istiyor. Beyler sabahleyin çay içmeli, diye düşündü. İstemez, diyerek kestirip attı. Divana geçmek ister misiniz? Odayı toplaması gerek. Çocuğun işine engel oluyorum. Üstelik pislik, düzensizlik kaynağıyım. Hayır, rahat bırak beni. Uşak ortalığı topladı. İvan İliç elini uzattı. Piotr hizmete hazır, koşup yanına geldi. ''Bir emriniz mi var beyefendi? Şu saati.'' Piotr hastanın uzansa alabileceği saati alıp ona verdi. ''Sekiz buçuk. Daha kalkmadılar mı?'' ''Hayır efendim. Vasily Ivanovich, oğlu. Okula gittiler. Praskovya Fyodorovna çağırdığınız zaman uyandırmamızı söylediler. Uyandıralım mı?'' ''Yok, istemez.'' ''Bir çay içsem ne olur?'' dedi kendi kendine. ''Şey, getir bir çay.'' Piotr kapıya doğru yürüdü. İvan Ilyich, yalnız başına kalmaktan korkarak ne yapsam da onu burada oyalasam diye düşünmeye başladı. Heh, ilaç isterim. Piotr, ilacımı ver. Alalım bari, belki yararı olur. Kaşığı alarak bir yudum içti. Ağzında ilacın o pek iyi tanıdığı, umut kırıcı, iç bayıltıcı tadını duyunca yok, fayda etmez. Bütün bunlar saçma, boş şeyler diye karar verdi. Hayır. ''Hiçbirine inanmıyorum artık. Ama şu ağrı, şu ağrı yok mu ya? Bir dakikacık dinsin hiç olmazsa.'' İnledi. Piyotr geri döndü. ''Yok, yok. Git çayımı getir.'' Piyotr çıktı. İvan İlgiç yalnız kalınca inlemeye başladı. İnlemesi şiddetlenen ağrılarından çok içinin sıkıntısındandı. Her gün aynı şey. Bitmeyen geceler ve gündüzler. Çabuk olsa bari. Ama çabuk olacak ne? Ölüm. Karanlık. Hayır, hayır. Ölüm olmasın da ne olursa olsun. Piyotr, tepsiye koyduğu bir bardak çayla geri döndüğü zaman, İbani Lich ona kim olduğunu, niçin geldiğini anlamadan şaşkın bakışlarla uzun uzun baktı. Piyotr, bu bakışlardan şaşırınca ancak kendine gelebildi. Ha, çay mı getirdin? Peki... ''Koy şuraya. Ama önce yıkanmama yardım et. Bir de temiz gömlek ver.'' İvan İlgiç yıkanmaya başladı. Dinlene dinlene ellerini, yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Saçını tararken aynaya baktı. Aynada kendini görünce, özellikle saçlarının solgun alnına yapıştığını fark ettiğinde içine bir korku düştü. Gömleğini değiştirirken bedenine bakarsa daha çok korkacağını bildiği için hep aynadan gözlerini kaçırıyordu. Bunu da bitirdikten sonra sabahlığını giydi. Dizlerine battaniyesini örterek çay içmek için koltuğa oturdu. Bir an için canlandığını hissetti. Ama çayını içmeye başlamıştı ki, gene aynı tadı, aynı ağrıyı duydu. Çayını güçlükle bitirdi. Sonra bacaklarını uzatarak yattı. Piyotru da gönderdi. Hep aynı şeylerdi içindeki duygular. Kah bir umut kıvılcımı, kah umutsuzluk dalgaları onun içine alıyordu. Ağrılar ve can sıkıntısı arasında değişmeyen, aynı kalan bir dünya. Yalnızlıktan patlayacak gibiydi. Birini çağırmak istiyor ama başkalarının yanında daha kötü olacağını önceden biliyordu. Bari gene morfin verseler de kendimden geçsem, doktora söyleyeyim de bulsun bir şey. Dayanılmaz buna, dayanılmaz. Bir iki saat böyle geçti. Birdenbire bir zil sesi geldi dışarıdan. Doktor olsa bari, gerçekten de doktordu gelen. Canlı, dinç, besli ve neşeli. Yüzünün, siz bir şeyden korkmuşa benziyorsunuz. Ama şimdi bunun çaresine bakarız, der gibi bir duruşu vardı. Doktor, bu tavrın burada sökmeyeceğini pek iyi bilmekteydi. Ama bir kere takınmıştı bu tavrı. Bir daha da vazgeçmiyordu. Ziyaretlere giden birisinin sabahleyin giydiği frakını çıkarmaması gibi. Doktor, onu canlandırmak için ellerini ovuşturdu. Üşüdüm. Hava çok soğuk. ''Önce biraz ısınayım.'' dedi. Sanki iş onun ısınmasındaymış, ısındıktan sonra her şeyi yoluna koyacakmış gibi bir havası vardı. İvan e yaklaşarak ''Nasılız bakalım?'' diye sordu. İvan Ilyich, onun ''Söyleyin bakalım, şu küçük marazlarınız ne durumda?'' diye sormak istediğini, ama böyle sormanın yakışıksız kaçacağını düşünerek sorusunu değiştirdiğini hissetti. Doktora ''Yalan söylemekten sıkılmıyor musun?'' der gibi baktı. Ama doktor onun bu bakışını anlamazlıktan geldi. Hep öyle, dedi İvan İlgiç. Çok ağrıyor. Ağrının bir türlü önüne geçemedik. Başka bir şey verseniz bari. Ah bu hastalar. Siz hep böylesinizdir. Eh artık ısınmış gibiyim. Vücut ısın titiz bir hanımefendi olan Praskovya Fyodorovna'ya bile söyleyecek söz bırakmıyor. Öyleyse merhaba. Böyle diyerek İvan İlgiç'in elini sıktı. Deminki hoppaca taburlarını bırakarak, ciddi bir yüzle hastanın nabzını, ısısını ölçtü. Şurasına burasına vurarak dinledi. İvan bütün bunların göz boyamaca, aldatmaca olduğunu kesin olarak biliyordu. Ama doktor diz çöküp, üzerine doğru abanarak kulağını bir aşağıya bir yukarıya koydukça, yüzünde ciddi bir ifadeyle çeşitli beden hareketleri yaptıkça kendini bu işin zevkine kaptırdı. İvan tüm bunları... Tıpkı bir zamanlar sırf yalan söylemiş olmak için yalan söyleyen avukatların çırpınmalarını dinler gibi dinledi. Doktor, divanın üstüne diz çökmüş, başka yerlerine vururken kapıdan Praskovya Fyodorovna'nın ipekli giysisinin hışırtısı işitildi. Praskovya Fyodorovna, doktorun geldiğini haber vermediği için Piotra çıkışıyordu. İçeri girip kocasını öptü. Yataktan kalkalı çok olduğunu, doktorun gelişi sırasında burada bulunamamışsa, bunun bir anlaşmazlıktan ileri geldiğini anlatmak için bir sürü dil döktü. İvan Ilyich gözlerini ona çevirerek tepeden tırnağa süzdü. Teninin beyazlığı, tombulluğu, ellerinin, boynunun düzgünlüğü, saçlarının pırıltısı, hayat dolu gözlerinin ışıltısı yüzünden karısını ayıpladı. Bütün benliğiyle ondan nefret ediyor, onun kendisine dokunmasıyla içinde kabaran nefret dalgasının verdiği acıyla kıvranıyordu. Karısının ona ve hastalığına karşı olan tavrı hiç değişmemişti. Nasıl bir doktor, hastalarına karşı belirli bir tavır takınarak, Bunu hiçbir zaman değiştirmezse, o da kocasına karşı değişmez bir tavır takınmıştı. Sözde İvan İlyiş gerekeni yapmamaktadır ve suç hep ondadır. Kocasını sevdiği için ona sitem etmektedir Praskovya Fyodorovna. Ve bu tavrını üzerinden asla atmamaktadır. Hiç söz dinlemiyor, ilacını vaktinde almıyor, hele yatış biçimi, sağlığına çok zararlı. Hep ayaklarını yukarıda tutarak yatıyor. Bunları söyledikten sonra kocasının geresim ayaklarını havaya kaldırdığını anladı. Doktor, ne yaparsınız, hastaların aklına bazen böyle saçma sapan şeyler eser. Hoş görmeli, gibisinden yarı ağlaycı yarı acıyan bir gülümseyişle gülümsedi. Doktor, muayenesini bitirince saatine baktı. O sırada Praskovya Fyodorovna, İvan İlgiç'e, o kızsa da kızmasa da bugün ünlü doktoru eve çağırdığını, Mihail Danilovic'le, Muayeneyi henüz bitirmiş olan doktorun adı buydu, durumu görüşüp bir karara varacaklarını söyledi. Rica ederim karşı çıkma. Bunu senin için, yani durumu iyice anlamak için yapıyorum. Kadın bunu alaycı bir sesle söylerken, her şeyi onun için yaptığını, bu yüzden ona itiraz hakkı tanımadığını hissettirmek istiyordu. İban hiç ses çıkarmadı. Yüzünü buruşturmakla yetindi. Çevresini saran yalan ana öyle karışıp birbirine dolaşmıştı ki, İçinden kurtulan aşık olsun. Karısı onun gibi yapar göründüğü şeyleri salt kendisi için yapıyordu. Üstelik böyle yaptığını açık açık söylüyordu. Ona göre yapılan bu olağanüstü şeyler kocası tarafından tümüyle ters değerlendirilecekti. Gerçekten de saat 11.30'da ünlü doktor geldi. Yeniden dinlemeler başladı. Önce Ivanilich'in yanında sonra başka bir odada ciddi tartışmalar oldu. Tekrar böbreği kör bağırsak görüşüldü. Doktorların hastalığı incelerken takındıkları tavır öyle tunturaklıydı ki, zavallı İvan İlgiç'in aklından bir an olsun çıkmayan asıl mesele, ölüm kalım meselesi, unutulmuş, böbrek-kör bağırsak tartışması yeniden alevlenmişti. Mihail Daniloviç ünlü doktor, işlevini yerine getirmeyen bu organların üzerine atılıp ikisini de zorla çalıştıracaklardı neredeyse. Ünlü doktor, ciddi ama umut verici bir yüzle, gitmek için izin istedi. Ivan Illich korkuyla, umutla parlayan gözlerini doktora çevirerek iyileşme olasılığının bulunup bulunmadığını çekine çekine sordu. Bunun üzerine doktor, kesin bir şey söylememekle birlikte böyle bir olasılığın bulunduğunu bildirdi. Ivan doktoru uğurlarken ki umut dolu bakışı öyle acı doluydu ki, doktorun vizite parasını vermek için odadan çıkan Praskovya Fyodorovna ağlamaya başladı. Doktorun yüreklendirici sözlerinin etkisi uzun sürmedi. Gene aynı oda, aynı tablolar, perdeler, duvar kağıtları, ilaç şişeleri, gene o ağırlı beden. İvan İlyich incelemeye başladı. İğne yaptılar. Uykuya daldı. Kendine geldiği zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Yemeğini getirdiler. Et suyuna çorbadan zorla birkaç kaşık alabildi. Sonra gene aynı şeyler. Gene karanlık akşam. Yemekten sonra saat yedide odasına Praskovya Fyodorovna geldi. Akşam eğlencesine katılacakmış gibi giyinmiş, iri göğüslerini korseyle sıkmıştı. Yüzünde pudra izleri vardı. Sabahleyin Ivaniliç'e tiyatroya gideceklerini söylemişti. Yabancı bir sanatçı olan Sara Benhard kentlerindeydi. Ivaniliç loca almalarını ısrarla söylemiş, onlar da almışlardı. Ama sonra o bunu unuttuğu için karısının giyimli hali gücüne gitti. Çocuklar için estetik ve eğitici bir şey olacağı düşüncesiyle loja alıp tiyatroya gitmelerindeki ısrarını anımsayınca boşuna gücendiğini anladı ama belli etmedi. Praskovya Fyodorovna içeriye halinden memnun, aynı zamanda suçlu bir tavırla girmişti. Kocasının yanına oturdu. Sağlık durumunu sordu. İvan İliç, karısının bunu durumunu öğrenmek için değil, lap olsun diye sorduğunu biliyordu. Çünkü kadının kocası ile ilgili öğrenecek bir şeyi yoktu artık. İvan İlviç böyle düşünüyordu. Praskovya Fyodorovna aslında kocasına bir şey söylemek için gelmişti oraya. Loca alınmamış olsa, Helen, kızları ve Petrişçev, kızlarının nişanlısı olan sorgu yargıcı, gitmeseler evden dışarı adımını atmazdı. Şimdi onları yalnız başlarına bırakmak uygun kaçmayacaktı. Böyle bir zorunluluk çıkmasa kocasının yanında seve seve otururdu. O evde yokken doktorların dediklerini yapar mıydı? Şey, Fyodor Dmitriyevich. Kızlarının nişanlısı. Seni yoklamak istiyordu. Gelsin mi? Lizanka da? Gelsinler. Üstünde açık bir giysiyle körpe bedenini tüm çıplaklığıyla sergileyen kızı girdi içeriye. İvanil için bedeni sonsuz acılar içinde kıvranırken kızı körpe bedenini gözler önüne seriyordu. Sağlam yapılı, güçlü, üstelik aşık olduğu gözden kaçmayan Liza, mutluluğunu gölgeleyen her türlü hastalığa, ıstıraba, Ölüme diş biliyor olmalıydı. Saçları kapol tarzı kıvrılmış, farklı bir genç olan Fyodor Dmitriyevich de girdi içeriye. Damarları dışarıya fırlamış, uzun boyunlu beyaz yakalığını sımsıkı sarmıştı. Kolalı kocaman bir göğüslüğü, kuvvetli kalçalarını saran dar siyah bir pantolonu vardı. Beyaz eldivenli elinde silindir şapkasını tutuyordu. Fyodor Dmitriyevich'in arkasından kolejli oğlu da gizlice içeriye süzüldü. Zavallıcık, yeni bir resmi giysi giymiş, ellerine eldiven takmıştı. Gözlerinin altında, İvan İliçin anlamını çok iyi bildiği morluklar vardı. İvan İliç, oğluna karşı her zaman sevgi duyardı. Çocuğun ürkek, acıyan bakışı korkunçtu. Evde geresinden başka durumu yalnız o anlıyor, babasına yalnız o acıyordu belki de. Hepsi oturdular, gene sağlığını sordular. Sonra ortalığa bir sessizlik çöktü. Liza annesinden dürbününü istedi. Ana kız arasında dürbünün nereye koydukları konusunda ufak bir ağız dalaşı çıktı. Tatsız bir durum doğdu. Fyodor Dmitriyevich İvan e, Sara Bernhard'ı seyredip seyretmediğini sordu. İvan Ilyich önce sorularını anlamamıştı. Sonra, hayır dedi. Siz seyrettiniz mi? Evet, Adrian Lecoeur'de. Praskovya Fyodorovna, artistin özellikle falanca fiyeste güzel oynadığını söyledi. Liza buna karşı çıktı. Artistin oyununun inceliği, gerçekliği üzerine her zamanki konuşmalardan biri başladı. Konuşmanın ortasında Fyodor Dmitriyevich İvan e bakarak birden sustu. Ötekiler de sustular. İvan Ilyich, ışıl ışıl gözlerini önüne dikmiş, anlaşılacağı üzere onlara kızıyordu. Hepsi de garip bir durum içindeydiler. Bunu düzeltmek gerekiyordu. Ama nasıl? Ne yapıp etmeli, ortalığa çöken bu suskunluğu bozmalıydı. Kimse bu işi üzerine almıyor, nezaket yalanının birdenbire yıkılarak gerçeğin ortaya çıkacağı korkusuyla sesini çıkaramıyordu. İlk olarak Liza davranıp sessizliği bozdu. Herkesin yüreğinde duyup açıkça söyleyemediğini ağzından kaçırıverdi. Babasının armağanı olan saatine bakarak, Eh, gideceksek gidelim, vakit geldi, dedi. Yalnız ikisinin bildikleri bir şey dolayısıyla nişanlısına hafifçe, anlamlı anlamlı gülümsedi. Sonra giysisini hışırdatarak kalktı. Liza'nın arkasından hepsi kalktılar, vedalaşıp çıktılar. Onlar gidince Ivan İliş sanki birden hafifledi. Yalan da onlarla birlikte gitmiş ama geriye ağır kalmıştı. Aynı ağır, aynı korku, durumu ne ağırlaştırıyor ne de iyileştiriyordu. Her zamanki hastalığında değişen bir şey yoktu. Yine dakikalar dakikaları, saatler saatleri kovalamaya başladı. Bitip tükenmek bilmeyen zamanın akışı, Ve Korkunç Son Piyotr'un sorusuna karşılık Evet, Gerasim'i gönderin, dedi. Karısı gece geç vakit dönmüştü. Hastayı uyandırmamak için parmaklarının ucuna basarak kocasının odasına girdiyse de İvan Illich onun gelişini duydu. Gözlerini açmasıyla kapaması bir oldu. Kadın, Gerasim'i gönderip kocasının başında kendisi kalmak istiyordu. İvan Illich gözlerini açtı hemen. Hayır, istemez. Çok ağrıyor mu? Ağrırsa ne çıkar? Afyon al bari. Razı oldu. Afyon apı yuttu. Praskovya Fyodorovna dışarı çıktı. Saat üçe kadar vakit azap verici bir dalgınlık içinde geçti. Onu sanki her tarafını sıkıştıran dar, karanlık, uzun bir çuvala sokmaya çalışıyorlar. Durmadan takıştıkları halde bir türlü işlerini bitiremiyorlardı. Bu durum korkunç acılar içinde uzayıp gidiyordu. Ivan Ilyich bir yandan korkuyor... Bir yandan da çuvala girmek için debelenip çırpınarak onu itenlere yardım ediyordu. Böyle debelenirken birdenbire kurtularak yere düştü. Kendine geldi. Gene aynı Gerasim ayak ucunda oturmuş, sessiz ve sabırlı uyuklayıp duruyordu. Kendisi ise ayağında çoraplar, bitkin bacaklarını Gerasim'in omuzlarına dayamış yatıyordu. Hep aynı abajurlu mum, dinmek bilmeyen ağrı. Fısıltıyla, sen git Gerasim dedi. ''Zararı yok. Otururum.'' ''Hayır, git.'' Bacaklarını indirdi. Kolunun üstüne yan yattı. Kendisine çok acıyordu. Gerasim'in bitiş kodaya gitmesine kadar zor bekleyerek, çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zavallılığına, korkunç yalnızlığına, insanların, tanrının acımasızlığına, belki de tanrının yokluğuna ağlıyordu. ''Bütün bunları niçin yaptım? Niçin beni buraya getirdin?'' Ben ne yaptım da bana bu acıları çektiriyorsun? Sorularına yanıt beklemiyordu. Yanıt alamayacağı için dağılıyordu. Ağrılar gene depreşti. Ama o kıpırdamıyor, Kimseyi yardıma çağırmıyordu. Kendi kendine, haydi, daha vur. Ne duruyorsun? Vursana. Ama neden? Ben sana ne yaptım? Diyordu. Sonra sustu, yatıştı. Yalnız ağlaması değil, soluk alması bile durdu. Dikkat kesilip dinlemeye koyuldu. Dinlediği şey, bir ses ya da bir konuşma değildi. Ta derinden gelen düşüncelerinin kıpırdanışını dinliyordu sanki. Ne istiyorsun? Ruhu ona açıkça böyle sesleniyordu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Diye üsteledi birkaç kez daha. O zaman İvan İllik, Nemi istiyorum. Acı çekmemek. Yaşamak dedi. Sonra yeniden dinlemeye başladı. Öyle dikkatli dinliyordu ki ağrıyı bile hissetmez olmuştu. Ruhunun sesi Yaşamak mı? Nasıl yaşamak diye soruyordu. Eskiden nasıl yaşıyorsam öyle. Rahat, tatlı. Eskiden rahat, tatlı mı yaşıyordum? İvan hayalinde tatlı yaşantısının en iyi zamanlarını gözden geçirmeye başladı. İşin tuhafı, tatlı yaşantısının en hoş giden anları şimdi ona eskisinden çok farklı görünüyordu. Çocukluğu dışında yaşamanın en zevkli anı bile değerini yitirmişti. Yalnız orada, çocukluğunda, gerçekten tatlı olan, yeniden döndürülebilse yaşamaktan zevk alacağı çok şey vardı. Ama bu zevkleri tadan adam o değildi artık. Sanki başka birine ait anılardı bunlar. Bugünkü İvan İlgiç içinse o zaman erinç saydığı her şey şimdi gözünde eriyor, çoğu kez iğrenç bir şeye dönüşüyordu. Çocukluğundan uzaklaşıp bugüne yaklaştıkça sevinç diye bir şey kalmıyor ya da sevinç olma niteliğini yitiriyordu. Bu dönem hukuk okuluyla başlıyordu. O zaman gerçekten tatlı olan bir şeyler vardı gene de. Neşe vardı, arkadaşlık vardı. Umut vardı. Ama üst sınıflarda bu tatlı anlar iyice seyrekleşiyordu. Sonra valinin yanında ilk görevi sırasında yeniden güzel bir dönem başlıyordu. Ancak İvan bu dönemde en çok heyecanlandıran bir kadının sevgisiyle ilgili anılardı. Sonra her şey karışıyor, iyi zamanlar yeniden azalıyordu. Daha sonra büsbütün azalıyor, böylece gitgide yitiyordu. Hiç beklemediği anda çıka gelen evlilik... Karısının yapmacık davranışları Ve o öldürücü çalışma isteği O para hırsı Böylece geçen bir, iki, on, yirmi yıl Yıllar ilerledikçe ağırlık omuzlarına daha çok biniyordu Meğer başarılı bir yolda yürüdüğünü sandığı halde Başarısızlığa doğru dört nala koşuyormuş daha haberi yokmuş Gerçekten de öyleydi Başkalarının gözünde iyi yaşıyor görünürken Hayat ayaklarımın altından akıp gidiyormuş Ama bunun anlamı ne? Neden böyle oluyor? Olamaz. Yaşam böylesine anlamsız, böylesine çirkin olamaz. Yaşam böylesine çirkin ve anlamsızsa, bu, ölmek için bir neden mi? Başka bir iş var bunun içinde. Belki de gerektiği gibi yaşamadım, diye geldi aklına, kendi kendine. Ama nasıl olur? Her şeyi gerektiği gibi yaptım, dedi. Sonra yaşam ve ölüm bilmecesinin bu biricik çözümünü, Olmayacak bir şeymiş gibi hemen kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Peki şimdi istediğin nedir? Yaşamak mı? Nasıl yaşamak? Mahkemedeki mübaşirin mahkeme başlıyor diye bağırdığı zamanki gibi mi? Mahkeme başlıyor, mahkeme başlıyor diye üsteledi kendi kendine. Ama ben suçlu değilim diye bağırdı öfkeyle. Niçin yapıyorsunuz bunları? Ağlamayı kesti. Yüzünü duvara döndürerek hep aynı şeyi düşünmeye başladı. ''Nedendir bu korkunç acılar? Nedendir? Ha? Ne kadar düşünürse düşünsün, soruları yanıtsız kalıyordu. Her zaman olduğu gibi, gerektiği biçimde yaşayamadığı aklına gelince, hemen doğru yaşadığında direterek bu garip düşünceyi zihninden kovuyordu. İki hafta daha geçti. İvan divandan kalkamaz olmuştu. Yatağa yatmak istemediği için çoktan biridir divanda yatıyordu. Yüzü duvara dönük, bir yandan bitmek tükenmez bilmez acılar çekiyor, bir yandan da kafasında yer etmiş olan düşünceye yanıt arıyordu. Neydi bu? Yaklaştığı şeyin ölüm olduğu doğru muydu? İçindeki ses, evet doğru diye karşılık veriyordu. Peki ya bu ağrıların ne gereği var? Hiç, öyle işte. Bundan başka bir yanıt yoktu. Hastalığı ortaya çıkıp doktora ilk gittiğinden beri İvan İlgeç'in yaşamı ruhsal olarak birbirinin tersi iki duruma ayrılmaktaydı. Nöbetleşe var olan bu iki durumdan birinde, anlaşılması güç, korkunç ölemi umutsuzluk içinde beklerken, ötekinde ise içinde doğan bir umut kıvılcımıyla bedeninin her türlü kıpırdanışını ilgiyle izliyordu. Gözünün önüne bazen, geçici bir süre için, ödevini yapmayan böbreği ya da bağırsağa geliyor, bazen de bir türlü etkisinden kurtulamadığı, Anlaşılmaz, korkunç ölümü düşünüyordu. Bu iki ruh durumu, hastalığının başlangıcından beri sırayla birbirini kovalıyordu. Ama hastalık ilerledikçe, böbrekle ilgili düşüncesi daha çok düşsel, kuşkulu bir hal alıyor, yaklaşan ölüm kavramı ise gitgide gerçeklik kazanıyordu. Üç ay öncesiyle o anki durumunu karşılaştırıp, adım adım ölüme gittiğini düşünmesi, bütün iyileşme umutlarının yıkılmasıyla sonuçlanıyordu. Kalabalık bir kentte, dostları arasında... Ailesinin içinde olduğu halde İban İliç, son zamanlarını korkunç bir yalnızlık içinde gözünü divanın arkalığına döndürüp yalnızca geçmişini düşünerek geçirmekteydi. İçine düştüğü yalnızlık ne denizin dibinde ne de yerin altında bulunabilecek türdendi. Bu koyu yalnızlıkla geçmişin bütün hayallerini birbiri ardına gözünün önüne getiriyordu. Ama ne zaman hayale dalsa en yakın günlerle ilgili olandan başlayıp en uzaktakilere Çocukluk günlerine varıp dayanıyordu Akşam yemeğinde Verdikleri kuru eri koşafı mı geldi aklına Hemen çocukluğunda yediği Buruşuk hanfrenk eriğini Eriğin kendisine özgü tadını Çekirdeğine kadar yiyince Ağzının salyayla dolmasını anımsıyordu Oradan da sırayla O dönemin bitmez tükenmez Anıları birbirini kovalamaya başlıyordu Dadısı, kardeşleri, oyuncakları Ivan Il'yich kendi kendine Bunları bırakalım Çok acı Diyor, yeniden bugünkü yaşamına dönüyordu. Divanın arkalığında bir düğme, ''Sahtiyan kaplama kırışıklar.'' Derken, ''Sahtiyan hem pahalı, hem de dayanıksız. Onun yüzünden az mı kavga ettik?'' Ama babamızın yırtılan çantasının sahtiyanı da. O yüzden çıkan kavga da bir başkaydı. ''Kavga ettik.'' diye babam bizi odaya kapatmış, ''Annem gizlice börek getirmişti.'' Diye düşünerek, yine çocukluğuna gidiyor, gene acı şeyler anımsıyor Bu düşünceleri kendinden uzaklaştırıp başka şeyler düşünmeye çalışıyordu. Anılar zihninde birbirini kovalıyor dursun, bir yandan da hastalığının nasıl başlayıp geliştiği geliyordu aklına. Zamanda gerilere gittikçe yaşama gücü artıyordu. Yalnız yaşama gücü değil, yaşamındaki iyi günlerin sayısı da çoğalıyordu. Daha doğrusu bunlar birbirine karışıyordu. Çektiği acılar arttıkça hayatın yaşanacak yanı kalmadı, dedi kendi kendine. Ta gerilerde, Hayatın başlangıcında aydınlık bir nokta vardı. Ondan bu yana her şey gittikçe hızlanarak karanlığa gömülüyordu. Ölüme olan uzaklığın karesiyle ters orantılı bir hız, diye düşündü. Hızı artarak düşen bir taşın görüntüsü saplandı zihnine. Gittikçe çoğalan acılar yumağı olan yaşamı, acıların en korkunç olan bir sona doğru takla atarak uçuyordu. ''Ben de uçuyorum.'' diye geçirdi içinden. Ivan İlgiç ürperiyor, debeleniyor... Bu gidişe karşı koymak istiyordu. Ama artık karşı koyamayacağını biliyordu. Baka baka yorulduğu halde, gözünün önündekine bakmaktan kendini alamayarak divanın arkalığına bakıyor, tepe taklak düştükten sonra korkunç bir çarpmayla paramparça olacağı anı bekliyordu. Karşı konulmaz, diyordu. Ama en azından nedenini anlayabilseydim. Bunu da yapamıyorum. Gerekliği gibi yaşamamış olsaydım aklım yatardı. Böyle bir şeyi nasıl kabul ederim? İvan İlgiç, Şöyle bir gerilere gidince yaşamının geleneklere, göreneklere, nezaket kurallarına uygun geçtiğini düşünüyor. Böyle bir şey olamaz, diyordu. Bir yandan da gülümsüyordu. Sanki birisi bu gülümsemeyi görüp aldanacaktı. Akıl almaz bir şey. Acılar. Ölüm. Neden? Böylece iki hafta daha geçti. Bu sırada hem evaniliği için hem de karısının istedikleri, çoktandır bekledikleri bir şey oldu verdi. Petrişçev, kızlarını resmen istedi. Bir akşamüstü gerçekleşti bu olay. Ertesi sabah Praskovya Fyodorovna, Petrişçev'in evlenme önerisini kocasına nasıl söyleyeceğini düşünerek odasına girdi. O gece İvan İlyiş'te kötüleşmeye yüz tutan yeni bir değişiklik olmuştu. Praskovya Fyodorovna, onu divanın üstünde ama başka bir durumda buldu. İvan İlyiş sırtüstü yatıyor, inliyordu. Gözlerini tabana dikmişti. Karısı ilaçlardan söz açınca İvan Ilyich gözlerini ona dikti bu sefer. Kadının lafı ağzında kaldı. Kocasının bakışı özellikle ona karşı büyük bir kinle doluydu. Tanrı aşkına! Bırak beni rahat öleyim, dedi İvan Praskoviya Praskovya Fyodorovna odadan gitmek için davrandı. Tam o sırada kızı içeri girerek hatırını sormak amacıyla babasının yanına yaklaştı. İvan Ilyich ona da karısına baktığı gibi baktı. Kızının sağlığını sormasına karşılık soğuk bir sesle yakında kendisinden kurtulacaklarını bildirdi. Onun söylediklerine karşılık vermediler. Biraz oturduktan sonra sessizce çıktılar. ''Liza, bizim ne suçumuz var?'' dedi annesine. ''Sanki onu bu duruma sokan bizmişiz gibi. Babam için üzülüyorum ama onun bizi acı çektirmesi doğru mu?'' ''Doktor, her zamanki saatinde geldi. İvan İlgiç...'' Kin dolu gözlerini bu sefer ona dikip, bütün sorularına kısaca, evet ya da hayır diyerek karşılık verdi. En sonunda, elinizden bir şey gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bırakın beni artık, dedi. Acıları hafifletebiliriz hiç olmazsa. Onu da yapamıyorsunuz. Bırakın. Doktor dışarı çıktı. Praskovya Fyodorovna'ya kocasının durumunun iyice bozulduğunu söyledi. Acılar son derece şiddetlenmiş olmalıydı. Dindirmek için tek çare afyondu. Doktorun bedensel acıların korkunç olduğunu söylemesi bir gerçekti. Ama hastanın çektiği manevi acılar bedensel acılardan kat kat fazlaydı. Bugün ıstıraptan kıvranmasının asıl nedeni de buydu. Ivanilich'in manevi acılarının bir nedeni vardı. O gece ayak ucunda uyuyan Gerasim'in çıkık elmacık kemikli, uysal yüzüne bakarken aklına birden bire şu düşünce gelmişti. Ya bütün hayatım, yaşadığımın bilincinde olduğum bu hayat Gerçekten olması gerektiği gibi değilse, Şimdiye dek olmayacağını sandığı şey, Yani yaşamının gerektiği biçimde yaşanmamış olabileceği düşüncesi aklına yatmaya başladı. Kendisinden yüksekte olanların iyi saydığı şeylere karşı içinde uyanan belli belirsiz kıpırdamışlar, Hani şu içinde uyanır uyanmaz kovmaya çalıştığı zayıf kuşkular doğru olabilirdi. Ve belki bunun dışındakiler gerçeğe aykırıydı. İşi de, yaşama düzeni de, aile anlayışı da, Görev ve toplum ilişkileri de temelden yanlıştı belki de. Hibani Liç bunları kendisine karşı savunmak istedi. Ama savunmasının ne kadar güçsüz olduğunu o anda anladı. Hem savunsa eline ne geçecekti. Madem ki gerçek bu, şu dünyada elime geçen nimetleri berbat ediyorum. Üstelik bunları düzeltmeme de olanak yok. Öyleyse niye boşuna uğraşıyorum, dedi. Sırt üstü uzandı. Başından geçenleri başka bir gözle incelemeye koyuldu. Ertesi sabah önce uşağın, sonra karısının, sonra kızının, sonra da doktorun her davranışı, her sözü, o gece gözlerinin önünde beliren korkunç gerçeği doğrulamaktaydı. Bütün bu hareketlerde kendini, şimdiye dek nasıl yaşadığını gördü. Artık açıkça anlıyordu ki, yaşamı ve ölümü kapsayan korkunç bir yanlış işlemişti. Bunu anlaması bedensel acılarını artırdı. On katına çıkardı. Dinliyor, çırpınıyor, üstünü başını paralıyordu. Giyisisi onu sıkıyor, boğuyordu sanki. Bu yüzden herkesten nefret ediyordu. İvan İlyiş'e fazladan afyon verdiler. Çok geçmeden daldı. Ama öğle yemeğinde her şeyi nüksetmeye başladı. Herkesi yanından kovuyor, kendini yerden yere atıyordu. Karısı yanına geldi. Can, canım dedi. Benim için yap bunu. Benim için. Bunun bir zararı dokunmaz. Çoğu zaman yararı bile olur. Sonra zor bir şey de değil. Çoğu sağlıklı kimseler bile. İvanil için gözleri belerdi. Ne? Piriçaş diye mi? Ne gereği var? İstemem. Karısı ağlamaya başladı. Piriçaş diye, günah çıkarma töreni sırasında yapılan şaraplı ekmek yedirme ayini. Yapılsın, değil mi dostum? Bizim papazı çağırayım. Çok iyidir. Peki. ''Yapın ne istiyorsanız.'' Papaz gelip günah çıkardığı zaman yatıştı. Kuşkularından, dolayısı acılarından kurtulduğunu hissetti. İçinde yeni bir umut ışığı parladı. Şimdi gene kör bağırsağını, onun düzelme olasılığını düşünüyordu. Gözleri yaşla dolu olarak kutsal şaraplı ekmeği yedi. Ayinden sonra yatırılınca bir süre hafif hissetti kendini. İçinde yaşama umudu yeniden doğdu. Doktorların önerdikleri ameliyatı düşünmeye başladı. İçinden... Yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum, diyordu. Karısı ayinin bitiminden sonra onu kutlayarak, Şimdi daha iyisin, değil mi? diye sordu. İvan İlgiç onun yüzüne bakmadan, Evet, dedi. Karısının giyinişi, duruşu, yüz ifadesi, Sesinin tonu ona hep aynı şeyi söylüyordu. Hayır, hayır. Ne o zaman, ne de şimdi doğru olanı yaşadın. Bütün yaptıkların, Hayatı ve ölümü senden uzak tutan kocaman bir yalandı. İvan İliç bunları düşünür düşünmez içindeki kin yeniden kabardı. Kinle birlikte bedensel ağrıları, ağrılarla birlikte gittikçe yaklaşan ölümün korkusu depreşti. Yeni bir sıkıntı çöktü üzerine. İçinden bir şeyler yükselmeye, soluğu daralmaya başladı. Evet, derken korkunç bir görünüşü vardı. Gözlerini karısına dikerek zayıflığından umulmayan bir çeviklikle yüzü koyun döndü. ''Gidin! Hepiniz gidin! Yalnız bırakın beni!'' diye bağırdı. O andan sonra üç gün arda arkası kesilmeyen haykırışlar başladı. Bu korkunç çığlıkları iki üç kapı öteden işitenler dehşete düşüyorlardı. Karısına ''Evet'' dediği zaman artık mahvolduğunu... Bir daha geriye dönemeyeceğini, sonunun geldiğini, kuşkularının çözülmeden gene kuşku olarak kaldığını anlamıştı. Türlü sesler çıkararak, uuu, uuu, uuu diye bağırıyordu. Önce, yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum diye tutturmuş, sonra da uuu diye bağırmaya başlamıştı. Zaman kavramını unuttuğu üç gün boyunca, görünmeyen, karşı konulmaz bir kuvvetin onu sokmaya çalıştığı siyah çuvalın içinde debelendi durdu. Ölüm hükmü giyen bir suçlunun, celladın elinden kurtulamayacağını bile bile çırpınması gibi bir şeydi onun çırpınması. Karşı koymak için harcadığı bütün çabalara karşın, içinde korku salan şeye her an biraz daha yaklaştığını hissediyordu. Isdırabının, hem o kara deliğin içine zorla sokulmaktan, Hem de onun içine kendi isteğiyle girmesinden kaynaklandığını anlıyordu. Hayatının iyi geçmiş olduğuna yönelik inancı oraya girmesini engelliyor gibiydi. Kendisine haklı görmesi hem orada kalakalıp ileri gidememesine hem de daha çok acı çekmesine neden oluyordu. Birdenbire bilinmeyen bir kuvvet onu önce göğsünden sonra böğründen itti. Soluğu daha çok kesildi. İvan İlgiç deliye yuvarlanıverdi. Orada... Deliğin dibinde bir aydınlık belirdi. Yolculukta tren geri geri giderken ileri gittiğinizi sanırsınız. Sonra asıl yönünüzü anlarsınız. Ivan İlgiç'e de aynı şey oldu. Kendi kendine, ''Evet, yaşamın boyunca gerekeni yapamadığım doğru.'' diyordu. Ama zararı yok. Mecbur olunan şey de pekala yapılabilir.'' Peki nedir bu mecbur olunan şey? İvan İlliş, bu soruyu sorduktan sonra birdenbire sakinleşti. Bu durum üçüncü günün sonunda ölümüne iki saat kala meydana çıkmıştı. Tam o sırada kolejli oğlu babasının odasına yavaşça girdi. Yatağına sokuldu. Can çekişen İvan İlliş avaz avaz bağırıyor, kollarını oradan oraya savuruyordu. Beli birden oğlunun başına çarptı, çocuk elini yakaladı, dudaklarına götürdü. Ağlamaya başladı. İşte o anda kara deliğe yuvarlanarak oradaki ışığı görmüş, yaşamının gerektiği biçimde geçmediğini ama henüz bunu düzeltebileceğini anlamıştı. Kendi kendine, ''Nedir bu şey?'' diye sorduktan sonra sakinleşerek içindeki sesi dinlemeye koyuldu. O anda birinin elini öptüğünü hissetti. Gözlerini açıp oğluna baktı. Acımaya başladı çocuğa. Karısı yaklaştı o sırada. İmanilliç ona da baktı. Kadının ağzı açıktı. Burnundaki, yanaklarındaki gözyaşlarını silmemişti. Keder dolu gözlerle ona bakıyordu. İvan İlyich karısına da acıdı. Evet, üzüyorum onları diye düşündü. Bana acıyorlar ama ben ölünce her şey düzelecek. Bunu söylemek istediyse de kendinde konuşacak güç bulamadı. Zaten söylemekten ne çıkar? Yapmak gerek diye geçirdi içinden. Gözleriyle oğlunu gösterdi karısına. ''Çıkar. Yazık. Sana da.'' dedi. ''Prosti. Affet.'' diye eklemek istedi. Dili dolaşarak ''Propusti. Çıkar. Bırak gitsin.'' dedi. Kendinde yaptığı yanlışı düzeltecek gücü bulamayınca elini salladı. Anlayacak olan anlardı nasıl olsa. İçine sıkan, içinden çıkmayan şeyin birden dışarı çıkmaya başladığını, hem de iki yerinden... On yerinden, her yerinden çıkmaya başladığını anladı. Ailesine acıyordu. Onların üzülmemesi için bir şeyler yapmalıydı. Hem onları, hem kendisini bu acıdan kurtarmalıydı. Ne kadar rahat. Hem de ne kadar kolaymış, diye düşündü. Ya ağrı, onu ne yapmalı? Ağrı, söyle neredesin? Böyle söyleyerek dinlemeye başladı. Ha, işte şurada. Ne yapalım? Varsın olsun, ya ölüm, o nerede? İçinde, ölüme karşı duyduğu her zamanki korkuyu arıyor, bulamıyordu. Nerede? Ne ölümü? Korkunun zerresi yoktu. Çünkü ölüm yoktu. Ölüm yerine aydınlık vardı. Demek öyle, ne büyük mutluluk. Bütün bunlar onun için bir anda oldu verdi ve bu anın anlamı artık değişmedi. Orada bulunanlar içinse can çekişmesi iki saat daha sürdü. Göğsünde bir şeyler hırıldıyor, bitkin bedeni tir tir titriyordu. Sonra hırlamalar, titremeler gitgide azaldı. Birisi üzerine eğilerek, ''Bitti.'' dedi. İvan Ilyich bunu işitti. İçinden aynı sözü yenileyip, ''Ölüm bitti.'' O yok artık, dedi. Derin bir soluk aldı. Daha soluğun yarısındayken durdu. Gerindi ve can verdi. Son